Geleceğe Yön Veren Başarı Öyküleri Seslendiren Rana Toka Uçak Personelinin Başarısı Bir uçak yolculuğu esnasında beyaz bir kadınla zenci bir adam yan yana oturmaktaydılar. Beyaz kadın bu durumdan rahatsız olmuştu. Hostesten kendisine başka bir yer bulmasını istedi. Zenci birinin yanında oturamazdı. Hostes uçağın tamamen dolu olduğunu ancak VIP bölümünde yer olup olmadığına bakacağını söyledi. Diğer yolcular olayı şaşkınlık ve tiksinti dolu bakışlarla izliyorlardı. Kadın yaptığı saygısızlık yetmezmiş gibi bir de VIP bölümünde yolculuğa devam edecekti. Teninin renginden dolayı kendine hakaret edilen adamsa suskundu. Cevap vermemeyi tercih etmişti. Kadın ise zenci adamdan uzakta VIP bölümünde seyahat edeceğini düşünerek hostesin dönmesini bekliyordu. Hostes birkaç dakika sonra geri geldi. Geciktiğim için özür dilerim. Neyse ki VIP bölümünde boş yer bulabildim. Bu yeri bulmak biraz zamanımı aldı. Sonra yer değişikliği için pilottan izin almam gerekti. Hiç kimse sorun yaratan bir diğerinin yanında oturmak mecburiyetinde tutulamaz dedi. Ve bu izni verdi. Diğer yolcular duyduklarına inanamıyorlardı. Herkes şaşkındı. Bu sırada kadın da yüzünde mağrur bir ifadeyle yerinden kalkmaya hazırlandı. Aynı anda hostes oturmakta olan zenciye dönerek... Beyefendi sizi uçağın VIP bölümündeki yeni yerinize götürmem için beni takip eder misiniz lütfen? Seyahat firmamız adına kaptan pilotumuz böyle nahoş bir olay yaratan kimsenin yanında oturmak mecburiyetinde bırakıldığınız için sizden çok özür diliyor. Tüm yolcular hep birlikte bu olayı iyi bir biçimde sonuçlandıran uçak personelini alkışlayarak tebrik ettiler. O yıl kaptan pilot ve hostes uçaktaki davranışlarından dolayı ödüllendirildiler. Aşağıdaki mesaj personelin görebileceği bir şekilde sergilenmek üzere tüm ofislere gönderildi. İnsanlar onlara ne söylediğinizi unutabilirler. İnsanlar onlara ne yaptığınızı da unutabilirler. Ama insanlar onlara kendilerinizi nasıl hissettirdiğinizi asla unutmazlar. Başarının Sırrı Adamın biri tek başına parkta oturuyor, başı ellerinin arasında kara kara düşünüyordu. İşleri bozulmuş, iflasın eşiğinde bir iş adamıydı kendisi. Ne yaparsa yapsın bir türlü durumu düzeltemiyordu. Bir taraftan kredi verenler onu sıkıştırırken, diğer taraftan da bir sürü insan ödeme bekliyordu. Çok bunalmıştı ve hiçbir çıkış yolu bulamıyordu. Zaten parka da can sıkıntısını hafifletmek için gelmişti. O sırada önünde yaşlı bir adam durdu. Çok üzgün görünüyorsun, seni rahatsız eden bir şey olduğu belli. Benimle paylaşmak ister misin diye sordu yaşlı adam. İş adamının yakınmalarını dinledikten sonra da sana yardım edebilirim dedi. Çek defterini çıkardı, iş adamının adını sordu ve ona bir çek yazdı. Çeki ona verirken de şöyle dedi. Bu para senin. Bir yıl sonra seninle burada buluştuğumuzda bana olan borcunu ödersin. Hadi al dedi. Ve yaşlı adam geldiği gibi hızla gözden kayboldu. Adam elinde çek öylece kala kaldı. Neden sonra elindeki çeke bakmayı akıl edebildi? Bir an gözlerine inanamadı. Çekte yüz bin dolar yazıyordu. Ve imza ise ülkenin önde gelen zenginlerinden birine aitti. Tüm borçlarımı hemen ödeyebilirim diye düşündü ilkin. Ardından bir yıl sonra bu borcunu geri ödeyeceğini düşünerek çeki bozdurmaktan vazgeçti. Bu değerli çeki kasasına koydu. Onun kasasında olduğunu bilmenin güveniyle yepyeni bir iyimserlikle işine tekrar dört elle sarıldı. Küçük büyük demeden tüm işlerini değerlendirmeye başladı. Ödeme planlarını yeniden yapılandırdı. İyi yapılan işler yeni işleri doğurdu. Birkaç ay sonra tekrar işlerini yoluna koyabilmişti. İlerleyen zamanda ise borçlarından tümüyle kurtulmuştu. Hatta para kazanmaya başlamıştı. Tüm bir yıl boyunca çalıştı durdu. Tam bir yıl sonra elinde bozulmamış çekle parka gitti. Kararlaştırılmış saatin gelmesini bekledi. Tam zamanında yaşlı adamın hızla ona doğru geldiğini gördü. Tam ona çekini geri verip başarı öyküsünü paylaşacakken bir hemşire koşarak geldi ve adamı yakaladı. Hemşire onu bulduğuma çok sevindim. Umarım sizi rahatsız etmemiştir dedi. Çünkü bu bey sürekli olarak huzur evinden kaçıp bu parka geliyor. Herkese kendisinin çok zengin biri olduğunu söylüyor diye ekledi. Hemşire adamın koluna girip onunla birlikte uzaklaştı. İş adamı şaşkın bir şekilde öylece donup kaldı. Bütün bir yıl boyunca arkasında yüz bin dolar olduğuna inanarak işler yapmış ve satmıştı. Birden hayatının akışını değiştiren şeyin para olmadığını fark etti. Hayatını değiştiren şey yeniden kendinde bulduğu kendine güven ve inançtı. Başarının sırrı kasamızda duran değil, kalbimizde ve kafamızda olanlardır. Başka yerde aramaya gerek yok. Denemeyi göze almak Eski zamanlarda Bilge bir kral vardı. Kral mahiyetinden birine önemli bir görev verecekti. Çok sayıda kişi bu göreve talipti ve kral bir seçim yapmak durumunda kalmıştı. Nihayet adaylar için bir imtihan düzenledi. Kral adayların sarayın dış kapısının önünde toplanmalarını emretti. Kapı çok büyük ve ağırdı. Tek bir kişinin bu kapıyı açıp kapatması söz konusu bile değildi. Kral mahiyetine seslendi. ''Kapıyı kim açabilirse görev onundur.'' dedi. Adaylardan bazıları açamayız der gibi başlarını salladılar. Peşin hükümlü olmayan diğerleri ise kapıyı daha yakından incelemek istediler. Fakat neticede onlar da kapıyı açamayacaklarını belirttiler. O sırada kralın lordlarından biri kapının yanına gitti. Dikkatlice kapıyı yokladı ve sonunda bütün gücüyle kapıya yüklendi. Kapı ağır ağır açılmaya başladı. İnsanlar şaşkınlıkla baka kalmışlardı. Bu nasıl olabilirdi? Aslında durum göründüğü kadar karmaşık değildi. Kral önceden kapının arkasına gizlice bir düzenek yaptırmıştı ve bu sayede kapının tek bir kişi tarafından açılabilmesi mümkün olmuştu. Kral bu sayede adaylardaki deneme isteği ve yürekliliğini açığa çıkarmak istiyordu. Kral Lord'u yanına çağırdı ve ona şöyle dedi. Sadece gördüklerine ve işittiklerine bağlı kalmadan kendi gücünü devreye soktuğun ve denemeyi göze aldığın için saraydaki görevi sen alacaksın. Kim kazanacak? Bir kızıl derili kabilesinde yaşlılardan biri kabilenin çocuklarına eğitim veriyordu. Onlara dedi ki: "İçimde bir savaş var, korkunç bir savaş. İki kurt arasında. Bu kurtlardan birisi korkuyu, öfkeyi, kıskançlığı, üzüntüyü, pişmanlığı, açgözlülüğü, kibri, kendine acımayı, suçluluğu, küskünlüğü, aşağılık duygusunu, yalanları, yapmacık gururu, üstünlük taslamayı ve egoyu temsil ediyor." Diğeri ise zevki, huzuru, sevgiyi, umudu, paylaşmayı, cömertliği, dinginliği, alçakgönüllülüğü, nezaketi, yardımseverliği, dostluğu, anlayışı, merhameti ve inancı temsil ediyor. Aynı savaş sizin içinizde de sürüyor ve diğer tüm insanların içinde de. Çocuklar anlatılanları anlamak için bir dakika düşündüler ve içlerinden biri yaşlı Kızıl Deriliye sordu. Hangi kurt kazanacak? Yaşlı kızıl derili kısaca cevap verdi. Beslediğiniz. Işığı Yaymak Şirket sahibi yaşlı bir adam hastalanmıştı. Artık günlerinin sayılı olduğunu biliyordu. Yaşlı adamın üç oğlu vardı. Oğullarını yanına çağırdı. Onlar artık yaşlandığından, hastalığının işin başında durmasına engel olduğundan söz etti. Gelecekle ilgili oğullarına öğütler verdi. Üçünüz de benim çocuklarım oğullarımsınız, dedi. İçinizden hangisi şirketinizin başına geçecek buna karar vermem zor. Ben öldükten sonra da bu yüzden aranızın açılmasını hiç istemiyorum. O yüzden hanginizin işin başında olmayı hak ettiğine karar vermek için sizi sınamaya karar verdim. Üçünüze de 150 er lira vereceğim. Şimdi gidip yalnızca bu 100 lirayla öyle bir şey alacaksınız ki akşam getirdiğinizde bu odayı bir uçtan bir uca dolduracak. Bu dediğimi kim yapabilirse işlerin başına da o geçecek. Çocuklar babalarının yanından ayrıldılar ve her biri farklı bir sokaktan yola koyulup babalarının isteğini gerçekleştirmeye girişti. Akşam geri döndüklerinde babaları, evlatlarım 100 lirayla ne yaptınız ne aldınız diye sordu. Büyük oğul, bir arkadaşın çiftliğine gittim. 100 lirayı verdim ve ondan 2 balya saman aldım diye cevap verdi. Sonra odadan dışarı çıkıp aldığı samanları içeri getirdi. Çuvalı açtı ve samanları havaya savurmaya başladı. Odanın her tarafı bir anda samanla doldu. Ama az sonra samanların tamamı yere indi ve böylece büyük oğulun babasının istediği şekilde odayı bir uçtan öbür uca dolduramadığı görülmüş oldu. Yaşlı adam bunun üzerine ortanca oğluna bakarak ''Peki oğlum sen paranla ne yaptın?'' diye sordu. Ortanca oğul ''Yorgancı'ya gittim, ondan 100 liralık kuş tüyü aldım'' diye cevap verdi. Ardından çuvalını içeri getirip içindeki bütün tüyleri savurmaya başladı. Birkaç dakikalığına neredeyse bütün oda tüylerle doldu ama samanlar gibi tüyler de yavaş yavaş yere indiler ve böylece bu çocuğun da odayı dolduramadığı görülmüş oldu. Sıra en küçük çocuğa gelmişti. Hasta yatağında hafifçe doğrulan adam sen evladım sen paranı ne yaptın diye sordu. Küçük oğul ilk olarak küçük bir dükkana gittim. 100 lirayı dükkan sahibine verdim ve ondan parayı bozmasını istedim. Sonra 50 lirayı bir hayır kurumunun kumbarasına bıraktım. 40 lira ile yolda gördüğüm iki muhtaç insana yiyecek bir şeyler alıp verdim. Kalan 10 lirayla da iki şey aldım. Küçük oğul bunu derdemez elini cebine atıp bir çakmak ve bir mum çıkardı. Odanın lambasını kapatıp mumu yakınca bütün oda mumun yaydığı ışıkla doldu. 100 er liralık saman ve tüy odayı doldurmaya yetmemişti ama 10 liraya alınan mumla çakmak bütün odayı bir uçtan öbür uca ışıkla doldurmuştu. Yaşlı adam memnun bir yüz ifadesiyle çok iyi oğlum dedi. Benden sonra işlerin başında sen olacaksın. Çünkü hayata dair çok önemli bir şeyi ışığını yaymayı öğrenmişsin. Ben o çocukları çok sevdim. Amerika'nın Baltimore şehrindeki bir üniversitede görevli sosyoloji profesörü sınıfındaki öğrencileri şehrin kenar mahallelerine göndermiş ve onlardan o bölgede yaşayan 200 erkek çocuğun durumlarını araştırmalarını ve her bir çocuğun geleceği hakkında bir değerlendirme yapmalarını istemişti. Öğrenciler araştırmalarını bitirdikten sonra yazdıkları değerlendirmede bu çocukların gelecekte hiçbir şanslarının olmadığını dile getirmişlerdi. Bundan 20 yıl kadar sonra bir başka sosyoloji profesörü tesadüfen bu çalışmayı buldu ve öğrencilerden bu projeyi sürdürmelerini ve aynı çocuklara ne olduğunu araştırmalarını istedi. Öğrenciler o bölgeden taşınan ya da ölen 20 çocuk dışındaki 180 çocuktan 176'sının olağanüstü bir başarı gösterip avukat, doktor ya da iş adamı olduklarını tespit ettiler. Bu durum profesörü çok etkilemişti. Konuyu araştırmaya karar verdi. Eskinin yoksul ve umutsuz çocukları, şimdinin zengin ve başarılı yetişkinleriydiler. Onları bulmak zor olmadı, zaten çoğu aynı kentte yaşamlarını sürdürüyordu. Görüştüğü kişilere o koşullarda nasıl bu kadar başarılı oldunuz diye sordu. Aldığı cevap her seferinde mahalle okulunda bir öğretmenimiz vardı, onun sayesinde şeklindeydi. Profesör bu öğretmeni çok merak etmişti. Hala hayatta olduğunu öğrendiği yaşlı öğretmenin adresini bulup kendisini ziyaret etmek için evine gitti. Karşısında yılların yüzüne eklediği karışıklıklara rağmen hala dinç duran yaşlı bir kadın buldu. Merakla yaşlı kadına bu çocukları kenar mahallelerden kurtarıp başarılı birer yetişkin olmalarını sağlamak için kullandığı sihirli formülün ne olduğunu sordu. Yaşlı öğretmenin gözleri parladı ve dudaklarının kenarında bir gülümseme belirdi. Çok basit dedi. Ben o çocukları çok sevdim. Kurbağalar yarışıyor. Hep tavşanla kaplumbağa yarışacak değil ya, bu sefer de kurbağalar kendi aralarında yarışmaya karar vermişler. Yarışmayı kazanmak için yaşadıkları derenin hemen yanında bulunan yüksekçe bir ağacın tepesine tırmanmaları gerekiyormuş. Yarışmacı kurbağalar ağacın önünde sıraya dizilmişler. Diğer kurbağalar da çevreye yayılıp yarışmayı izlemeye başlamışlar. Yarış başlamış. Ne var ki seyirci kurbağaların hiçbiri gerçekte o ağacın tepesine çıkılabileceğine inanmıyormuş. Seyirciler arasından şu sesler duyuluyormuş. Zavallılar hiçbir zaman başaramayacaklar. Zaman ilerlemiş seyirci kurbağaların sesleri hiç değişmemiş. Zavallılar hiçbir zaman başaramayacaklar. Nihayet biri hariç kurbağaların hepsinin ümitleri kırılmış ve yarışı bırakmışlar. Ama kalan son kurbağa büyük bir gayretle ağacın tepesine kadar çıkmış. Kurbağalar hayret içinde onun bu işi nasıl başardığını öğrenmek istemişler. İçlerinden biri ona yaklaşmış ve bu işi nasıl başardığını sormuş. O anda farkına varmışlar ki ağaca tırmanmayı başaran kurbağa sağırmış. Bizlere hayallerimizi gerçekleştiremeyeceğimizi, hedeflerimize ulaşamayacağımızı söyleyen kişiler her zaman olacaktır. Böylelerine karşı sağır olmayı bilmek gerek. Resmin Bütününü Görebilmek Eski zamanlarda köyün birinde yaşlı bir adamla oğlu yaşarmış. Yoksulluk içinde kıt kanaat geçinirlermiş. Yoksul olmalarına yoksullarmış ama çok da güzel bir atları varmış. Beyaz renkli dillere destan bir atmış bu. Hatta o bölgenin beyi dahi ata alıcı olmuş. Karşılığında bir sürü altın teklif etmiş. Ne var ki yaşlı adam atını satmamış. Her seferinde ''Bu at sadece bir at değil benim için, bir dost, insan hiç dostunu satar mı?'' dermiş. Bir sabah uyanmışlar ki at yok. Köylüler yaşlı adamın başına toplanmış. Söylenmeye başlamışlar. Seni yaşlı bunak, bu atı sana bırakmayacakları, çalacakları belliydi. Behe satsaydın ömrünün sonuna kadar zenginlik içinde yaşardın. Şimdi ne paran var ne de atın demişler. Yaşlı adam karar vermek için acele etmeyin. Sadece at kayıp deyin. Çünkü gerçek bu. Ondan ötesi sizin yorumunuz ve verdiğiniz karar. Atımın kaybolması bir talihsizlik mi yoksa bir şans mı bunu henüz bilmiyoruz. ''Çünkü bu olay henüz bir başlangıç, arkasının nasıl geleceğini kimse bilemez.'' demiş. Köylüler ihtiyara kahkahalarla gülmüşler. Ama aradan iki hafta geçmeden at bir gece ansısın dönmüş. Meğer çalınmamış, kendi başına dağlara gitmiş ve dönerken de on kadar vahşi atı peşine takıp getirmiş. Köylüler yaşlı adamın etrafına toplanıp özür dilemişler. ''Sen haklı çıktın, atının kaybolması bir talihsizlik değil, adeta bir devlet kuşu oldu senin için. Şimdi bir sürü atın var.'' ''Karar vermek için yine acele ediyorsunuz.'' demiş ihtiyar. ''Sadece atın geri döndüğünü söyleyin. Bilinen gerçek sadece bu. Ondan ötesinin ne getireceğini henüz bilmiyoruz. Bu daha başlangıç.'' Köylüler bu sefer yaşlı adama açıktan bir şey söylemeseler de ''Bu ihtiyar sahiden normal değil.'' diye mırıldanmadan da edememişler. Birkaç gün sonra yaşlı adamın oğlu vahşi atları terbiye etmeye çalışırken attan düşmüş ve ayağını kırmış. Tedavi olanaklarının kısıtlı olduğu o zamanlarda oğlanın iyileşmesi bayağı uzun sürecekmiş. Köylüler haberi aldıklarında bir kez daha yaşlı kapısını çalmışlar. ''Yine sen haklı çıktın. Bu atlar yüzünden tek oğlun uzun süre yürüyemeyecek. Sana bakacak başkası da yok. Şimdi eskisinden daha yoksul olacaksın.'' demişler. İhtiyar, ''Siz yine erken karar verme hastalığına tutulmuşsunuz.'' diye cevap vermiş. ''O kadar acele etmeyin. Oğlum bacağını kırdı. Gerçek bu. Ötesi sizin verdiğiniz karar.'' Ama acaba ne kadar doğru? Hayat böyle küçük parçalar halinde ilerler ve ondan sonra neler olacağını asla bilemeyiz. Birkaç hafta sonra padişah sefere çıkılacağını duyurmuş. Kendisine bağlı beylere askerleriyle beraber orduya katılmalarını emretmiş. Zor bir sefer olacakmış bu. Gidenlerin geri dönmesi pek olası değilmiş. Beyin adamları yaşlı adamın köyüne de gelmişler ve ihtiyarın kırık bacaklı oğlu dışında bütün gençleri askere almışlar. Köylüler yine ihtiyara gelmişler.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 Hayatın küçük bir parçasına bakıp tamamı hakkında karar vermekten kaçınmak gerek. Yolculuk asla sona ermez. Bir yol biterken yenisi başlar, bir kapı kapanırken bir başkası açılır. Emeğinin değerini bil. Hindistan'da Ranga Guru adında tanınan ünlü bir ressam varmış. İnsanlar bu ressamın eserlerini çok beğenirlermiş. Onun yetiştirdiği bir ressam olan Raciçi ise artık eğitimini tamamlamış ve yaptığı son resmi Ranga Guru'ya götürmüş. Ondan resmini değerlendirmesini istemiş. Ranga Guru, "Sen artık ressam sayılırsın Raciçi, artık senin resmini halk değerlendirecek." diyerek Raciçi'den resmi şehrin en kalabalık meydanına götürmesini ve en görünen yere koymasını istemiş. Yanına da kırmızı bir kalem koyarak halktan beğenmedikleri yerlere çarpı koymalarını rica eden bir yazı bırakmasını söylemiş. Rajichi ustasının dediklerini yerine getirmiş. Birkaç gün sonra resme bakmaya gittiğinde görmüş ki tüm resim çarpılar içinde ve neredeyse görünmüyor. Onca emek harcadığı tablosunu o şekilde görünce çok üzülmüş. Resmi alıp Rangaguru'ya götürmüş ve ne kadar üzgün olduğunu belirtmiş. Rangaguru Rajichi'ye üzülmemesini ve resmi yeniden yapmasını söylemiş. Rajichi resmi yeniden yapmış ve yine Rangaguru'ya götürmüş. Ranga guru resmi tekrar şehrin en kalabalık meydana bırakmasını istemiş, ama bu defa yanına bir palet dolusu çeşitli renklerde yağlı boya ve birkaç fırça ile birlikte, ayrıca yanına insanlardan beğenmedikleri yerleri düzeltmelerini rica eden bir yazı bırakmasını istemiş. Racıci denileni yapmış. Birkaç gün sonra gittiği meydanda görmüş ki resmine hiç dokunulmamış, fırçalar da boyalarda kullanılmamış. Çok sevinmiş ve koşarak Ranga guru'ya gitmiş, resme hiç dokunulmadığını anlatmış. Ranga Guru ise, sevgili Raciçi, sen birinci durumda insanlara fırsat verildiğinde ne kadar acımasız bir eleştiri ile karşılaşılabileceğini gördün. Hayatında bir kez dahi resim yapmamış insanlar gelip senin resmini karaladı. Oysa ikinci durumda, onlardan hataları düzeltmelerini istedin, yapıcı olmalarını istedin. Yapıcı olmak eğitim gerektirir, hiç kimse bilmediği bir konuyu düzeltmeye kalkmadı, buna cesaret edemedi. Sevgili Raciçi, ''Mesleğinde usta olman yetmez, bilgede olmalısın. Emeğinin karşılığını ne yaptığından haberi olmayan insanlardan alamazsın. Onlara göre senin emeğinin hiçbir değeri yoktur. Sakın emeğini bilmeyenlere sunma ve asla bilmeyenlerle tartışma.'' demiş. Önceliklerinizi belirlemek önemlidir. Okuldaki profesörlerden biri elinde büyükçe bir kutu ile derse gelir. Hiçbir şey söylemeden kutudan bir cam kavanoz çıkarır ve masaya koyar. Sonra kavanozu ağzına kadar tenis toplarıyla doldurur. Ardından öğrencilere kavanozun dolup dolmadığını sorar. Öğrenciler hep birlikte kavanozun dolduğunu söylerler. Bu sefer profesör kutudan çıkardığı çakıl taşlarını çalkalayarak kavanoza döker. Böylece çakıl taşları kayarak tenis toplarının aralarındaki boşlukları doldurur. Ve öğrencilere tekrar kavanozun dolup dolmadığını sorar. Onlar da Evet doldu derler. Profesör bu kez kutudan çıkardığı bir kum dolu poşeta elini alır ve içindeki kumu yavaşça kavanoza döker. Tabii ki kumlar da çakıl taşlarının aralarındaki boşlukları doldurur ve tekrar öğrencilere kavanozun dolup dolmadığını sorar. Öğrenciler hep birlikte evet derler. Bu sefer profesör masanın altında hazır bekleyen iki fincan kahveyi alır ve kavanoza boşaltır. Kahvede kumların arasında kalan boşlukları doldurur. Daha sonra profesör, bu kavanozun sizin hayatınızı simgelediğini ifade etmeye çalıştım, der. Şöyle ki, bu tenis topları hayatınızdaki önemli şeylerdir. Aileniz, çocuklarınız, sağlığınız, dostlarınız ve sizin için önemli olan şeyler. Diğer şeyleri kaybetseniz de bu önemli şeyler kalır ve hayatınızı doldurur. O çakıl taşları ise daha az önemli olan diğer şeylerdir. İşiniz, eviniz, arabanız gibi. Kum ise diğer ufak tefek şeylerdir. Şayet kavanoza önce kum doldurursanız, çakıl taşlarına ve özellikle de tenis toplarına yeterli yer kalmaz. Aynı şey hayatımız için de geçerlidir. Vaktinizi ve enerjinizi ufak tefek şeylere harcar, israf edersiniz, önemli şeyler için vakit kalmayacaktır. Dikkatinizi mutluluğunuz için önem arz eden şeylere çevirin. Sağlığınıza dikkat edin, çocuklarınızla oynayın, eşinizle yemeğe çıkın. Evinizin ihtiyaçlarını karşılayın. Öncelikle tenis toplarını kavanoza yerleştirin. Öncelikleri sıralamayı iyi bilin. Bir öğrenci sorar, peki o iki fincan kahve nedir? Profesör gülerek, bu soruyu bekliyordum. Hayatınız ne kadar dolu olursa olsun her zaman dostlarınız ve sevdiklerinizle bir fincan kahve içecek kadar yer vardır. Bilgiyi istemek Genç bir adam Sokrates'e gelerek, Bilgi kazanmak ve bilge biri olmak için yüzlerce mil yol yürüyerek sana geldim. Bana bilgi verir misin diye sorar. Sokrates, gel beni izle der. Sokrates ve genç takipçisi birlikte sahile doğru yürürler. Su bellerine gelinceye kadar suyun içinde yürümeye devam ederler. Sonra Sokrates genç adamı yakalar ve adamın başını suyun dibine batırır. Adamın bütün direnmelerine rağmen Sokrates onu suyun altında tutar. Nihayet adamın direnme gücü tükenince Sokrates genç adamı sudan çıkarır. Öğrenci adayını sahile yatırır ve pazar yerine döner. Genç adam gücünü toplar toplamaz Sokrates'i bulur. Ona kızgınlıkla sen ki bilge bir kişisin bana neden bu kadar kötü davrandın der. Sokrates sorar suyun içindeyken her şeyden çok ne istedin? Genç adam hava istedim der. Bunun üzerine Sokrates şunu söyler. Bilgi ve anlayışı hava kadar istediğin zaman kimseden bunu sana vermesini beklemeyeceksin. Buna her yerde ve her zaman sen sahip olacaksın. Başarılı insanın gücü içindedir. Palmiyacı için dünyanın en güçlü ağacı olduğu söylenir. Çünkü çok sayıda ağacı kökünden söküp savuran tropikal fırtınalar karşısında esnerler ama kırılmaz ve savrulmazlar. Bu yönleriyle başarılı olmak isteyen kişilere örnek olurlar. Yaratıcı bireyler olmanın yolu esnek olmaktan geçer. Denilebilir ki esnek olmayan yaratıcı olamaz. Doğadaki en güçlü ağaç palmiyedir. Çünkü eğilir, kalkar ama yıkılmaz. Böyle davranmak kişisel değerlerden ödün vermek anlamına da gelmez. Başarılı insanın gücü içindedir. Başarılı insanlar güçlerini dışarıdan değil, kendi içlerinden alırlar. Dezavantajı avantaja dönüştürebilmek 10 yaşlarındaki bir oğlan çocuğunun tüm hayali başarılı bir judocu olmaktı. Ailesi çocuğun bu ilgisine kayıtsız kalmadı ve çocuk judo derslerine gitmeye başladı. Ne var ki ailecek talihsiz bir araba kazası geçirdiler ve küçük çocuk kazada sol kolunu yitirdi. Çocukları iyileşip ayağa kalktığında anne ve baba biricik oğullarının judo derslerine devam etmesini sağladılar. Judo hocası ona rakibi tek kola ile fırlatma hareketini öğretti. Zeki ve çalışkan öğrencisi birkaç günde bu hareketi kapmıştı. Hocam bu hareketi öğrendim artık diğer hareketlere geçebiliriz dediğinde hocası hayır bunu çok daha hızlı yapmalısın diyordu. Genç judocu da aynı istekle bir ay bu harekete devam etti. Hatta öyle ki birkaç saniyede rakibini fırlatıyordu. Bir ayın sonunda hocası şimdi bu hareketi senden daha güçlü kimselere karşı yapmalısın diyerek çocuğu bir yıl aynı şekilde çalıştırdı. Çocuk hocasının ısrarla çalıştırdığı bu hareketi çok iyi öğrenmişti. Öğrenmesine öğrenmişti ama acaba bu yeterli miydi? Nihayet judo sabakaları başlamıştı. Finallere katıldı. Önce kendisine sonra hocasına güvenmek zorundaydı. Rakiplerini tek hareketle ve çok kısa zamanda yenebiliyordu. Artık finale kalmıştı. Son rakibi kendinden çok daha ağır ve güçlüydü. Ayrıca karşısındaki tek kollu çocuğa küçümsercesine bakıyordu. Maç başladığında küçük judocu aynı inançla sağ koluyla rakibini tuttu ve fırlattı. Rakibinin 3 saniye içinde kendini yerde bulup kımıldamaması onun birinci olmasına yetiyordu. Herkes ona bakıyor, müthiş bir coşkuyla onu alkışlıyordu. Çocuk şaşkınlıkla hocasına sordu. ''Hocam sol kolum yok ve ben sadece tek hareket biliyorum. Lütfen söyler misiniz ben nasıl kazandım?'' Hocası cevap verdi. İlk olarak kendine inandın ve iyi bir ders aldın. Sonra da en önemli hareketi en hızlı biçimde yapmayı öğrendin. Ve nihayet bu hareketin tek savunması vardır, o da rakibin sol kolunu tutmak. Vazgeçebilmek. Küçüklüğümden beri müziği çok sevmiş, hep bir enstrüman çalabilmeyi istemişimdir. Peki ama hangi enstrümanı seçmeliydim? Ya gitar çalacaktım ya keman, ya flüt ya da piyano. Bir enstrüman çalmak için bir karar almam gerekiyordu. Olmadı. Hepsini istedim. Hiçbirinden vazgeçemedim. Yıllar sonra bugün birçok enstrümanı iyi çalabiliyorum çalmasına ama hiçbirinde virtüöz değilim. Herhangi bir enstrümanla isim yapamadım. Bütün enstrümanları iyi çalıyorum ama kimse tanımıyor beni. Öğrendim ki başarılı olmak için her şey değil bir şey lazımmış. Başarı bir verişmiş aslında. Bir şeyi alabilmek için bir şeyi vermek, diğerlerinden vazgeçmek gerekiyormuş. Keşke kemanı seçseydim ve diğerlerinden vazgeçseydim. Eşimi de çok üzdüm, sevgililerimi de. Hiçbirinden vazgeçmedim, vazgeçemedim. Evliliğin sadece birisi için karar almak ve diğerlerinden vazgeçmek olduğunu bilemedim. Evlendikten sonra da başka kadınların da olduğu bir hayatı yaşamaya devam ettim. İçlerinden bazılarını daha çok sevdim. Ama onlardan birinde de karımda da karar kılmadım. Yıllar sonra şimdi yapayalnızım. Ne karım kaldı ne de diğerleri. Keşke birini gerçekten seçebilseymişim ama yapamadım. Tıpkı enstrüman seçimi gibi hepsini istedim ve sonuçta elim boş kaldı. Almak için bazılarını bırakmak gerekiyormuş. Hayatım boyunca karşıma bir sürü iş fırsatı çıktı. Ben hepsini yapmayı istedim. Hangisinde en iyiyim diye kendime sorduğumda açıkça şu diyemiyordum maalesef. Şimdi bakıyorum da başarılı olanlar, kazananlar hep tek bir şey yapmışlar. En iyi olmak için önce seçmek ve diğerlerini bırakmak gerekiyor. İşte de böyle özel yaşamda da. Bu seçimi yapmanız gerekiyor. Çünkü mutlaka bazıları size daha uygun, bazıları değil. Sabah kalkıp işe gitmekle yatakta harika bir miskinlik fırsatından vazgeçmiş olursunuz. Daha yataktan kalkar kalkmaz hayatın size sunduğu tercihleri yapmak zorunda kalırsınız. Ne giysem telaşından, öğle yemeğinde ne alırdınız diye soran garsona, hangi kanaldaki filmi izlesem kararsızlığında, bize oy verin diye bağıran partilere kadar her şey, herkes her an sizi ısrarla bir tercihe zorlar. Yastığınıza teslim olmuşsanız belki dışarıda ışıl ışıl günden vazgeçmiş olursunuz. Bahar esintileri taşıyan bir elbise belki o gün yaşamınızı ışıldatabilecekken ağır başlı bir sadeliğe karar vermekle muhtemel bir tanışıklığı tepersiniz. Belki yemediğiniz mantı ısmarladığınız köfteden daha lezzetlidir ya da öbür kanaldaki film beklentilerinize daha uygundur. Ne var ki yaşam vazgeçtiğiniz şeye ilişkin ipucu vermez. Geri dönüp o günü gökkuşağı desenli bir elbiseyle yeniden yaşama şansınız yoktur. Bu seçim oyununda vazgeçtiğiniz şey seçtiğiniz şeyden daha değerliyse pişmanlık kaçınılmazdır. Ama neyin değerli olduğu kararı da yine size aittir. Her seçim bir kaybediştir. Her tercih bir vazgeçiştir çünkü. Rekabetin başarıdaki önemi. Tanınmış bir iş adamı çelik üretimi yaptığı fabrikasından yeterince verim alamadığından yakınıyordu. Bir gün ustabaşı ile birlikte fabrikayı geziyorlar bir yandan da durumu değerlendiriyorlardı. İş adamı ustabaşına sordu. Senin gibi işini bilen becerikli bir usta nasıl olur da fabrikadan istediği kadar verim alamaz? Ustabaşı, size karşı çok mahcubum. ama verimi artırmak için ne çok çaba harcadığımı en iyi siz biliyorsunuz. Bütün işçileri çok çalıştırdım. Birçoğunu işten atmakla tehdit ettim ama maalesef yeterince başarılı olamadım. İş adamı o sırada yanlarından geçmekte olan bir işçiyi durdurup sordu. Bugün kaç kazan çelik ürettiniz? Yedi kazan efendim. İş adamı kendisine bir tebeşir getirmelerini istedi. Tebeşir geldiğinde de onunla yere büyük bir yedi yazdı. Sonra da çıkıp gitti. Gece vardiyasında çalışan işçiler geldikleri zaman bu yedi sayısının ne olduğunu sordular. Gündüz işçileri patron bugün buradaydı bize kaç kazan çelik ürettiğimizi sordu biz de yedi cevabını verdik. Sonra da buraya yedi yazdı gitti dediler. İş adamı ertesi gün fabrikayı yine dolaştı. Dün yazdığı 7 sayısı silinmiş yerine 8 yazılmıştı. Gündüz vardiyasında çalışan işçiler gelince 8'i gördüler. Demek gece çalışanlar kendilerinden daha iyi iş çıkartmışlardı. Kendilerini gece işçilerinden üstün göstermek için büyük bir gayretle çalıştılar ve yere 9 yazdılar. Birkaç ay sonunda fabrikanın verimi o civardaki bütün fabrikaları geçti. Ünlü iş adamı bunun nasıl mümkün olduğunu soran dostlarına şu cevabı verdi. İş yaptırmak için rekabet hissini uyandırmak gerekir. İşçi gruplarını birbirlerine üstün gelmeye teşvik ettim. Biliyordum ki üstün gelme hissi onların ruhunu coşturur. Tuz ve Su Yaşlı bir köylü, torununun sürekli her şeyden şikayet ettiğini, yaşamındaki her şeyden mutsuz olduğunu görüyor, onun bu durumuna üzülüyordu. Bir gün torununu yanına çağırdı ve mutfaktan bir bardak su ve bir avuç da tuz getirmesini istedi. Delikanlı bunları getirdiğinde dedesi tuzun yarısını suya karıştırmasını ve sonra da bu tuzlu suyu içmesini söyledi. Delikanlı tuzlu suyu içer içmez ağzındakileri tükürmeye başladı. Bunun üzerine yaşlı adam tadı nasıl diye sordu. Yüzünde sert bir ifade vardı. Acı diye cevap verdi torunu. Dede torununun kolundan tuttu ve onu dışarı çıkardı. Sessizce az ilerideki gölün kıyısına götürdü. ''Torununa avucunda kalan tuzu göle atıp gölden su içmesini söyledi.'' Delikanlı söyleneni yaptı. Yaşlı adam tekrar sordu. ''Tadı nasıl?'' ''Ferahlatıcı.'' diye cevap verdi delikanlı. ''Tuzun tadını aldın mı?'' diye sordu dedesi. ''Hayır.'' diye cevapladı torunu. Bunun üzerine yaşlı adam suyun yanına diz çökmüş olan torununun yanına oturdu ve şöyle dedi. ''Yaşamda bize acı veren şeyler tuz gibidir. Ne azdır ne de çok. Gerçekte ızdırabın miktarı hep aynıdır.'' Ancak bu ızdırabın acılığı neyin içine konulduğuna bağlıdır. Izdırabın olduğunda yapman gereken tek şey ızdıraf veren şeyle ilgili hislerini değiştirmektir. Onun için sen de artık bardak olmayı bırak, göl olmaya çalış. Doğru Zaman Amerikalı zengin iş adamı Meksika'ya yaptığı bir iş seyahati sırasında küçük bir kıyı kasabasına uğrar. Limanda gezerken ağzına kadar balık dolu küçük bir teknenin içinde oturan bir balıkçı dikkatini çeker. Balıkçıya yaklaşır ve merakla sorar. Merhaba, bu balıkları yakalamak ne kadar zamanını aldı? Balıkçı hepsini 3 saate yakaladığını söyler. Amerikalı iş adamı bu kez niçin daha uzun süre kalıp daha fazla balık yakalamadığını sorar. Balıkçı ailesinin geçimi için bu kadarının yettiğini söyler. İş adamı merakla balıkçıya kalan zamanını nasıl geçirdiğini sorar. Balıkçı anlatır. Sabah biraz balık yakalarım. Sonra çocuklarımla oynarım. Öğleyinde karımla biraz siesta yaparız. Akşamları gitar çalıp birlikte eğleniriz. Geç vakit yatarım. Gördüğünüz gibi dolu ve meşgul bir yaşantım var efendim. Amerikalı, ekonomi alanında üniversite okudum. İstersen sana yardım edebilirim. Zamanının daha büyük bir kısmını balık tutmaya ayırmalı, bunun için de daha büyük bir tekneyle çalışmalısın. Bu tekneden elde edeceğin gelirle daha büyük tekneler alırsın. Kısa sürede bir balıkçı filosuna sahip olursun. Böylece yakaladığın balıkları aracılara değil doğrudan doğruya işleme tesislerine satarsın. Hatta kendi balık fabrikanı bile kurabilirsin. Amerikalı iş adamı konuşmaya devam eder. Tabi bunları yapman için öncelikle bu küçük balıkçı kasabasını terk edip Meksiko City'ye daha sonra Los Angeles'a ve en sonunda holdingini genişletebileceğin New York'a yerleşirsin. Balıkçı sorar. Peki bayım bu anlattıklarınızı ne kadar zamanda yapabilirim? 15-20 yıl kadar. Peki bundan sonra efendim diye sorar balıkçı. Amerikalı gülerek, şimdi anlatacağım işin iyi tarafı. Zamanı geldiğinde şirketini halka açarsın ve şirketinin hisseleri iyi paraya satarsın. Kısa zamanda zengin olup milyonlar kazanırsın. Milyonlar der Meksikalı. e ee sonra bayım? Amerikalı. Ondan sonra emekli olursun, geç vakitlerde yatabileceğin küçük bir balıkçı kasabasına yerleşirsin. İstersen zevk için biraz balık tutarsın. Çocuklarınla oynayacak, karınla siesta yapacak zamanın olur. Akşamları da arkadaşlarınla gitar çalar eğlenirsin. Nasıl mükemmel değil mi? Kesinlikle mükemmel de ben şu an başka ne yapıyorum ki? Çatlak Kova Uzak bir şehirde zengin bir ailenin su ihtiyacını karşılamakla görevli bir sucu yaşarmış. Sucu, boynuna astığı uzun bir sopanın uçlarına taktığı iki büyük kovayla her gün yakındaki ırmaktan zengin ailenin oturduğu eve su taşırmış. Kovalardan biri çatlakmış ve yol boyu su sızdırıyormuş. Sağlam olan kova her seferinde ırmaktan patronun evine giden yolu dolu olarak tamamlarken çatlak kova içine konan suyun sadece yarısını eve ulaştırabiliyormuş. Bu durum uzun zaman böyle devam etmiş. Sağlam kova başarısından gurur duyarken çatlak kova görevinin sadece yarısını yerine getiriyor olmaktan dolayı üzülüyor, kendinden utanıyormuş. Bir gün çatlak kova ırmağın kıyısında sucuya seslenmiş. ''Senden çok özür dilerim, lütfen beni affet, kendimden utanıyorum.'' Sucu neden diye sormuş. ''Neden utanç duyuyorsun?'' Kova cevap vermiş. ''Çünkü yıllardır çatlağımdan su sızdığı için taşıma görevimi layıkıyla yapamıyorum.'' Bu kusurumdan dolayı sen bu kadar çalışmana rağmen emeklerinin tam karşılığını alamıyorsun. Sucu şöyle demiş. Eve dönerken yolun kenarındaki çiçeklere dikkat etmeni istiyorum. Gerçekten de tepeyi tırmanırken çatlak kova patikanın bir yanından güneşin ısıttığı yabani çiçekleri görmüş. Fakat yolun sonunda yine suyunun yarısını kaybettiği için kendini kötü hissetmiş ve yine sucudan özür dilemiş. Sucu kovaya dönmüş. Yolun sadece senin tarafında çiçekleri olduğunu ve diğer kovanın tarafında hiç çiçek olmadığını fark ettin mi? Bunun sebebi benim senin kusurunu bilmem ve ondan yararlanmamdır. Yolun senin tarafına çiçek tohumları ektim ve her gün biz ırmaktan dönerken sen onları suladın. Kaç zamandır ben bu güzel çiçekleri toplayıp onlarla patronumun sofrasını süsledim. Sen böyle olmasaydın o evinde bu güzellikleri yaşayamayacaktı. Hepimizin kendine has kusurları vardır. Hepimiz aslında çatlak kovalarız. Eğer kendimizi tanır, kusurlarımızı bilirsek, pekala bizler de böylesi güzelliklere neden olabiliriz. Bahçe Şehirdeki bir evin bahçesinde yan yana iki limon ağacı dikiliydi. Mayıs ayı sonlarında açan limon çiçekleri bütün bahçenin havasını bir anda değiştirir ve apartmanlara hapsolmuş insanlara baharın geldiğini müjdelerdi. Ancak limon ağaçlarından biri diğerine göre pek cılızdı, meyveleri de küçüktü. Bu yüzden büyük ağaç her fırsatta onu küçümser ve ona tepeden bakardı. Ev sahibi de küçük boylu limon ağacından ümidi kesmiş görünüyordu. Küçük ağacın kuruyup öleceğini düşünüyor, bu yüzden de onu fazla sulamıyor ve bakımını pek yapmıyordu. Günün birinde esen sert bir poyraz, karlı dağların yamaçlarındaki bir grup çiçek tohumunu bahçedeki limon ağaçlarının altına uçurdu. Tohumlar onların altında yeşermek için limon ağaçlarından izin istediler. Büyük ağaç tohumların bu isteğine kibirli bir şekilde cevap verdi. Bu dileğinizi kabul etmem mümkün değil. Asla böyle bir şey olamaz. Bizler kuru kalmayı sevmeyiz. Eğer dibimde çoğalırsanız suyu emip beni kurutursunuz. Büyük ağaç çiçek tohumlarına böyle dediyse de gerçekte başka endişeleri vardı. Çiçekler rengarenk açtıklarında kendi sarıya çalan beyaz çiçeklerinin sönük kalacağını ve bahçe sahibinin gözündeki değerinin azalacağını öngörüyordu. Oysaki büyük limon ağacının kendinden güzel olanlara hiç mi hiç tahammülü yoktu? Küçük limon ağacı büyük ağacın tohumlara verdiği cevabı beğenmedi. Çünkü o kendisine hayat verenin o hayat için gerekli olan suyu da vereceğini gayet iyi biliyordu. Bu nedenle susuzluk aklına bile gelmiyordu. ''Sizlerle birlikte olmak bana mutluluk verir, böylelikle yalnızlıkla çekmeyiz.'' diyerek tohumların isteklerine olumlu cevap verdi. Küçük limon ağacı altında filizlenen tohumlar birkaç hafta içinde açıp bütün bahçenin göz bebeği haline geldi. Bu arada ağaç elinden geldiği kadar kendilerine yardımcı olmaya çalışıyor ve çiçeklerin sevdiği yarı güneşli ortamı sağlamak için eski yapraklarını döküyordu. Çiçekler kısa bir süre sonra mis gibi kokular yaymaya başladılar. Bahçe sahibi o ana kadar hiç duymadığı bu kokunun nereden geldiğini araştırdığında davetsiz misafirleri bularak hayrete düştü. Adam ancak rüyalarında görebildiği bu çiçeklerin güzelliğini devam ettirebilmek için sabahları artık daha erken kalkıyor ve onları en kaliteli gübrelerle besleyip bol bol suluyordu. Küçük limon ağacı, Köklerinin en ince ayrıntılarına kadar ulaşan bu suları çiçeklerle birlikte içiyor ve büyük bir hızla serpilip büyüyordu. Çiçekleri sevgiyle kucaklayan ağaç, ertesi bahara kalmadan o civarın en büyük ağacı haline geldi ve birbirinden güzel kelebeklerin ziyaret yeri oldu. Daha sonra da kendi çiçeklerini açarak bahçenin güzelliğine güzellik kattı. Şimdi küçük ve yalnız kalmış olan limon ağacı ise komşusuna duyduğu kıskançlıkla için için kuruyordu. Balta'yı bilemek. İki oduncu arkadaş bir ormanda ağaç kesiyorlarmış. Adamlardan biri sabahları erkenden kalkıyor ağaç kesmeye başlıyormuş. Öyle ki bir ağaç devrilirken hemen diğerine geçiyormuş. Gün boyu dinlenmediği gibi öğle yemeği için bile kendine zaman ayırmıyormuş. Üstelik akşamları da arkadaşından daha geç bir saatte paydos ediyormuş. Diğer adamsa kendini paralamadan makul bir tempoyla çalışıyormuş. Arada bir dinleniyor ve hava kararmaya başladığında eve dönüyormuş. 10 gün boyunca bu şekilde çalıştıktan sonra ne kadar ağaç kestiklerini saymaya başlamışlar. Bir de ne görsünler az çalışan adam arkadaşından çok daha fazla ağaç kesmiş. Bu duruma canı sıkılan arkadaşı öfkeyle sormuş. ''Bu nasıl olabilir? Ben senden daha çok çalıştım biliyorsun senden önce işe başladım senden sonra paydos ettim ama sen daha fazla ağaç kestin bu işin sırrı ne?'' Diğer adam yüzünde tebessümle arkadaşına cevap vermiş. Sen durmadan çalışırken ben arada bir dinlenip baltamı biliyordum. Keskin baltayla daha az çabayla daha çok ağaç kesilir. Keşke sen de baltını bilemek için biraz zaman ayırsaydın. Kendimize zaman ayırmak, hedeflerimiz doğrultusunda kendimizi geliştirmek, baltamızı bilemektir. Kendimizi tanımak ve zayıf bulduğumuz yanlarımızı geliştirmek için çaba göstermektir. Bu çaba karakterimizin, zihnimizin ve ruhumuzun güçlenmesi için öncelikli bir koşuldur. Eğer hayatta başarılı olmak istiyorsak, baltamızı bilemek için kendimize zaman ayırmayı ihmal etmemeliyiz. Duygulara seslenmesini bilmek Kör bir adam bir bahar günü şehrin manzarasının en güzel göründüğü yerlerden birinde dilencilik yapıyormuş. Dizlerinin dibinde duran tabelanın üzerinde doğuştan kör yazılıymış. İnsanlar umursamaksızın dilencinin önünden geçip gidiyormuş. Bir reklamcı bu durumu görmüş ve tabela alarak arkasına bir şeyler yazmış. Olduğu yere tekrar bırakmış. Daha sonra oradan gelip geçen ve bu tabeladaki yeni yazıyı okuyan herkes dilencinin önündeki kutuya para atmaya başlamış. Onca kişiyi etkilemeye ve dilencinin şapkasının kısa sürede parayla dolup taşmasına bir cümle yetmiş. Şöyle yazıyormuş tabelada. Güzel bir bahar günü. Ama ben Bahar'ı görmüyorum. Hayatı ıskalamak Üniversiteden yeni mezun olmuş bir arkadaş grubu eski üniversitelerindeki profesörlerini ziyarete giderler. Sohbet ilerler. Bir ara konu hayatta karşılaşılan sıkıntılara ve bunların neden olduğu strese gelir. O esnada misafirlerine kahve ikram etmek isteyen profesör mutfağa gider ve büyük bir termos içinde kahve ile beraber porselen, plastik, cam, kristal olmak üzere değişik tarza ve ucuz görünenden pahalı görünene kadar değişik kahve bardaklarıyla gelir. Elindekileri masaya koyar. Herkes bir bardak seçince profesör şöyle der. Eminim fark etmişsinizdir, pahalı görünen bardakların tümü alındı ve geriye ucuz görünümlü sade bardaklar kaldı. Kendiniz için en iyi olanı istemeniz elbette normal bir durum. Ne var ki aslında sizin stresinizin ve temel probleminizin kaynağı tam da bu durumdan kaynaklanıyor. Gerçekte bardağın kendisi kahvenin kalitesine hiçbir şey katmaz. Çoğu zaman sadece daha pahalıdır ve hatta bazı durumlarda da içtiğimizi saklar. Hepiniz aslında kahve istiyorsunuz, bardak değil. Oysa bilinçli olarak en iyi bardaklara yöneldiniz ve sonra birbirinizin bardağına bakmaya başladınız. Bir an için hayatınızın kahve, iş, para ve toplumdaki konumunuzun bardaklar olduğunu düşünün. Bardaklar nasıl kahveyi tutmak için varlarsa, onlar da hayatı tutmak için varlar. Seçtiğimiz bardak yaşadığımız hayatın kalitesini belirlemediği gibi değiştirmez de. Bazen sadece bardağa odaklanarak size sunulan kahvenin tadını çıkarmayı unutursunuz. Kahvenizin tadına varın. En mutlu insanlar her şeyin en iyisine sahip değillerdir. Sadece her şeyin en iyi şekilde tadını çıkarırlar. Basit yaşayın. Birbirinize derinden özen gösterin. Saygılı ve nazik olun. Cömertçe sevin. John Forbes Nash Amerikalı ünlü matematikçi John Forbes Nash, 13 Haziran 1928'de Batı Virginia'da doğdu. Babası elektrik mühendisi, annesi Latince ve İngilizce öğretmeniydi. Sakin ve mutlu bir çocukluk geçiren John Forbes Nash, evde kendi kendine deneyler yapmaya başladığında henüz 12 yaşındaydı. Kendi başına olmayı seviyordu. O diğer çocuklardan çok farklıydı. Onların oyunları, şakaları neşe garip geliyordu. Öyle ki kısa sürede kendini herkesten soyutlamıştı. Neş'in kitap merakını fark eden anne ve babası ona bir yetişkin gibi davranmaya, daha iyi bir eğitim alması için onu teşvik etmeye başladılar. Neş'in matematiği olan ilgisini lise yıllarında okuduğu E.T. Bell'in Man of Mathematics adlı eseri ortaya çıkardı. Carnegie Institute of Technology Üniversitesi'nde burslu olarak öğrenim gören John Forbes 1978 yılında hem lisans hem de master derecesi aldı. Bir süre sonra hem Princeton'dan hem de Harvard Üniversitesi'nden kendileriyle çalışması için teklif geldi. Nash ailesinin yaşadığı yer olan Bluefield'a yakınlığı ve akademisyenlerin kendisine gösterdiği ilgi nedeniyle Princeton'a gitmeyi tercih etti. 1950 yılında doktorasını buradan aldı. Doktora tezi daha sonra Nash dengesi adını taşıyacak olan oyun teorisinin en önemli parçalarından olan bir çalışmaydı. John Forbes Nash, 1958 yılında şizofreni belirtileri göstermeye başladı. 1959 yılında yatırıldığı hastanede kendine güvensizlik, depresyon ve paranoyak şizofreni tanıları konuldu. Paris ve Cenevre'de bir süre yaşadıktan sonra 1960'da Princeton'a geri döndü. 1970'e kadar birçok kez hastaneye yattı. Bu yıllarda ilaç tedavisini kesmeye karar verdi. Bu süreçte eşinin de büyük desteğiyle yavaş yavaş iyileşmeye başladı. Oyun teorisi ve diferansiyel geometri üzerine çalışan Nash, 1978 yılından itibaren çalışmalarının karşılığını almaya başladı. Kendisine o yıl John von Neumann Teori Ödülü, 1994 yılında ekonomi dalında Nobel Ödülü, 1999 yılında da Leroy P. Steele Ödülü verildi. 2001 yapımı A Beautiful Mind Akıl Oyunları adlı film John, Neş'in hayatından esinlenerek yapıldı. Başrolünde Russell Crowe'un oynadığı film 4 akademi ödülü kazandı. Padişah ve Beyaz At Padişahın dillere destan beyaz bir atı varmış. Padişah bu atını çok severmiş. Gezilere hep beyaz atla çıkarmış. Ata olan sevgisi o denli fazlaymış ki bir gün mahiyetine şöyle demiş. Bu at benim için çok değerlidir. Beyaz atımın ölüm haberini getirenin kafasını uçurabilirim. Çok dikkatli olun. Onun ölüm haberi beni kahreder. Zaman geçer her şeyin olduğu gibi beyaz atında eceli gelir ve beyaz at ölür. Padişahın adamları telaşlanırlar. Atın ölüm haberini verecek olan kişinin öldürülebileceğini biliyorlardır. Kimse padişaha bu kötü haberi vermeye cesaret edemez. Nihayet seyisbaşı bu görev üstlenmek zorunda kalır. Padişah'ın huzuruna çıkan seyisbaşı, ''Padişahım sizin beyaz at var ya?'' ''Evet'' der padişah. Seyisbaşı, ''O yatmış, ayaklarını dikmiş, gözlerini kapamış, karnı şişmiş, hiç nefes almıyor.'' Padişah, ''Seyisbaşı, seyisbaşı desene bizim at öldü.'' Seyisbaşı, ''Aman hünkârım ben demedim siz dediniz'' der ve ölmekten kurtulur. Ne söylediğimiz kadar, neyi nasıl söylediğimiz de önemlidir. Söyleme şeklimiz çok şeyi değiştirebilir. Hayatta başarılı olmuş insanları gözlemlediğinizde onların bu yeteneğe sahip olduklarını görürsünüz. Füf noktası Eski zamanlarda uzak bir Anadolu kasabasında geçimini çanak çömlek ve testi imal ederek sağlayan bir çömlek ustası vardı. Ustanın yaptığı işin kalitesi dillere destandı. Bu çömlek ustasının bir de kalfası vardı. Kalfa yıllar önce çırak olarak başladığı işinde ilerlemiş, başarılı bir kalfa olmuştu. Çömlekçi kalfası her bakımdan işi öğrendiğini artık kendi dükkanını açması gerektiğini düşünüyordu. Kendi işinin ustası olacaktı. Bu düşünceleri ustasına açtı. Ustası daha erken olduğunu bir süre daha beklemesi gerektiğini söyledi ve ekledi. Sen iyi bir kalfasın ancak bu işin püf noktasını daha bilmiyorsun. Birkaç hafta sonra Kalfa tekrar ustasına kendi dükkanını açmak istediğini söyledi. Ustası yine bir süre daha yanında çalışmasını söyledi Kalfa'sına. Böyle böyle birkaç ay geçti. Ustasının bu sonu gelmez nasihatlerinden sıkılan Kalfa artık dayanamadı ve gidip kendine bir dükkan açtı. Dükkanında hevesle çalışmaya gayet güzel testiler, küpler, vazolar yapmaya başladı. Ama o da ne? Yaptığı her şey kısa zamanda orasından burasından yarılıyor, her şey çatlıyordu. Kalfa ne kadar uğraştıysa da bir türlü bu çatlamaların önüne geçemedi. En sonunda dayanamayarak ustasının yanına gitti ve durumu ona anlattı. Ustası hafifçe gülümsedi. Evladım ben sana bu işin püf noktasını daha bilmiyorsun demedim mi? Her sanat gibi bu sanatında bir püf noktası vardır. Usta olmak için bu püf noktasını iyi bilmelisin. Ustasının bu sözlerinden mahcup olan Kalfa meraklı gözlerle sordu. Tezgaha bir miktar çamur koyan usta, Hadi geç bakalım tezgahın başına da bir testi çıkar. Ben de sana püf noktasını göstereyim. Kalfa ayağıyla merdaneyi döndürüp çamura şekil vermeye başladığında usta önünde dönen çanağı ara sıra püf diye üfleyerek zamanla testiyi çatlatacak olan küçük hava kabarcıklarını patlatıp giderdi. Böylece Kalfa da bu sanatın püf noktasını öğrenmiş oldu. O günden sonra her sanatın incelik isteyen hassas kısmına da püf noktası denilmeye başlandı. Evet her işin bir püf noktası vardır ve o işte başarılı olunmak isteniyorsa mutlaka bu püf noktası bilinmelidir. Neyi kopyalayacağımızı bilmek Yaşlı adam uzun zamandır saatçilik yapıyordu. Geçimini sağladığı küçük bir dükkanı vardı. Dedesinden kalan eski bir saati de dışarıdan görülebilecek şekilde duvara asmıştı. Adamın biri her gün öğle vakti dükkanın önüne gelerek bu saate bakıyor ve saatini ayarlıyordu. Başlarda buluruma pek dikkat etmeyen dükkan sahibi zaman geçtikçe meraklanmaya başladı. Yaşlı saatçi bir gün merakını gidermek için adam dükkanın önüne geldiğinde dışarı çıktı ve ona neden her gün saatini ayarladığını sordu. Adam gülümseyerek cevap verdi. Küçük çaplı bir atölyem var, on kadar işçi çalıştırıyorum. Her sabah sekizde işe başlama düdüğünü çalarım ve saatim tam olarak doğru olsun isterim. Adama şaşkınlıkla baka kalan yaşlı dükkan sahibi kahkahalarla gülmeye başladı. Saatçinin bu şekilde gülmesine anlam veremeyen adam bu kadar komik olan şey nedir diye sordu. Dükkan sahibi özür dilerim dedi. İnanın kabalık etmek istemedim ama durum gerçekten çok komik. Yıllardır dedemin saatini sizin sekiz düdüğünüze göre ayarlıyordum. Hayatımızın farklı alanlarında bazen bilerek bazen de farkında olmadan başkalarını kopyalarız. Bu noktada doğru insanları kopyalamak önem taşıyor. Başkalarının başarıları kopyalanabilir. Biri iyi bir şey yapmışsa siz de pekala onu yapabilirsiniz. Eski bir İbrani hikayesi Eski zamanlarda uzak bir ülkede geçimini dağdan yonttuğu mermerleri işleyerek sağlayan bir mermer yontucusu yaşarmış. Yontucu, Kızgın güneşin altında mermer yontmaktan bıkkın bir halde söylenir dururmuş. Bıktım bu hayattan, devamlı mermer yontmaktan, ölesiye çalışmaktan bıktım. Daha büyük, bense küçüğüm. Ah tanrım, ne kadar da güçsüzüm. Üstelik bir de bu güneş, hep bu yakıcı güneş. Ah onun yerinde olmayı ne kadar çok isterdim. Orada yükseklerde her şeye hakim olur, ışığımla dünyayı aydınlatırdım. Günlerden bir gün yine böyle söylenirken bir mucize gerçekleşmiş ve mermer yontucusunun dileği kabul olmuş. Yontucu o an güneşe dönüşmüş ve gökyüzünde parlamaya başlamış. Dileği kabul edildiği için çok mutluymuş. Fakat tam ışınlarını etrafa yaymaya hazırlandığı sırada ışınlarının bulutlar tarafından engellendiğini fark etmiş. Öfkeyle söylenmiş. Basit bulutlar benim ışınlarımı kesecek kadar kuvvetli olduklarına göre benim güneş olmam neye yarar? Madem ki bulutlar güneşten daha kuvvetli, bulut olmayı tercih ederim. O zaman hemen bulut olmuş. Dünyanın üzerinde dolaşmaya başlamış. Oradan oraya koşuyor, yağmur yağdırıyormuş. O böyle mutlu bir şekilde uçuşuyorken birden bir rüzgar çıkmış ve bulutları dağıtmış. Öfke ve üzüntüyle yine söylenmiş. ''Bir rüzgar beni bu kadar çabuk dağıtabildiğine göre demek ki en kuvvetlisi o. Öyleyse ben rüzgar olmak istiyorum.'' Yontucu sözünü bitirir bitirmez bu sefer de rüzgar olmuş. Dünyanın üzerinde esip durmuş, fırtınalar estirmiş, kasırgalar meydana getirmiş. Fakat birdenbire önünde kocaman bir dağ belirmiş. Rüzgar dağa geçememiş, oracıkta da kala kalmış, hayal kırıklığı içinde yine söylenmeye başlamış. Basit bir dağ beni durdurmaya yettiğine göre benim rüzgar olmam neye yarar, en iyisi ben dağ olayım. Sonunda bu dileği de gerçekleşmiş ve yontucu ulu bir dağ olmuş. O anda bir şeyin kendisine durmaksızın vurduğunu, kendinden parçalar koparıp aldığını görmüş. Gördüğü şey küçük bir mermer yontucusuymuş. Mehmet ile Ali'nin Öyküsü Uzun zaman önce Anadolu'nun büyükçe bir köyünde Mehmet ile Ali isminde iki delikanlı yaşarmış. Aynı zamanda çok iyi dost olan bu delikanlıların büyük hayalleri varmış. Onlar yoksulluklarından kurtulmayı, kasabanın zenginleri arasına katılmayı isterlermiş. Bakıp usanmadan bir gün nasıl köyün en zengin insanları olacaklarını konuşurlarmış. Her ikisi de zeki ve çok çalışkan insanlarmış. İhtiyaçları olan tek şey bir fırsat yakalamakmış. Bekledikleri fırsat bir gün karşılarına çıkıvermiş. Köyden biraz uzakta bulunan bir ırmaktan köy alanındaki sarnıca su taşınması için iki adam çalıştırmaya karar verilmiş. Bu işi Mehmetle Ali'ye vermişler. Her iki adam da ikişer kova almış ve nehre yollanmışlar. İlk günün sonuna doğru köyün sarnıcı ağzına kadar dolmuş. Köyün yaşlıları o gün onlara taşıdıkları her kova için on kuruş ödemiş. Ali, hayallerimiz gerçek oldu diye bağırmış. Karşımıza böyle bir kısmet çıktığı için çok şanslıyız. Ancak Mehmet bundan pek de o kadar emin değilmiş. Sırtı ağrıyormuş ve elleri ağır kovaları taşımaktan dolayı hep su toplamış. Ertesi sabah kalkıp işe gitmek çok zor gelmiş. Suyu ırmaktan köye getirmenin daha iyi bir yolunu bulacağına dair kendine söz vermiş. Ertesi gün kovalarını alıp ırmağa doğru giderlerken Mehmet, Ali benim bir planım var demiş. Günde birkaç lira için bu kovaları ileri geri taşımak yerine nehirden köye bir boru hattı döşeyelim biz. Mehmet'ten bu sözleri duyan Ali şaşkınlıkla boru hattı mı demiş. Bu da nereden çıktı şimdi? Harika bir işimiz var Ali. Bir günde yüz kova taşıyabilirim. Bir kovaya on kuruş gün sonunda on lira eder. Altı ayda kazandığımla bir inek alabilirim. Birkaç yıl sonra kendi tarlamı bile almış olurum. Al boru hattını ve yıkıl git karşımda. Ama Mehmet hemen pes etmemiş. En yakın arkadaşına büyük bir sabırla boru hattı planını açıklamış. Günün belli bir bölümünde kovaları taşımayı ve sonra geri kalan bölümünde de boru hattını inşa etmek için çalışmayı planladığını anlatmış. Sert arazide çukur kazmanın zor olduğunu elbette biliyormuş. Kova başına para ödediği için de başlangıçta gelirinin azalacağını da biliyormuş. Ancak Mehmet hayaline inandığı için çalışmaya koyulmuş. Köylüler girişimden dolayı Mehmet'le dalga geçmeye başlamışlar. Ali akşamları ve pazar günleri çalışmıyormuş artık. Köy kahvesinde dinlenirken Mehmet boru hattının geçeceği çukuru kazmaya devam etmiş. Kendi kendine yarının hayallerine bugünün fedakarlıklarıyla ulaşılacağını hatırlatıyor. Bu şekilde işin zorluğuyla baş etmeye çalışıyormuş. Aradan aylar geçmiş. Bir gün Mehmet boru hattının yarısının bittiğini fark etmiş. Hattın yarısının bitmesi demek kovasını doldurmak için kat etmesi gereken mesafenin yarıya inmesi demekmiş. Mehmet artan zamanını boru altında çalışmak için kullanmaya başlamış. Hat şimdi daha hızlı ilerliyor, tamamlanma tarihi de yaklaşıyormuş. Mehmet dinlenme saatleri sırasında Ali'nin kovaları taşımasını seyrediyormuş. Ali'nin omuzlarının nasıl çökük durduğunu, kamburlaştığını ve her gün kat ettiği yol nedeniyle adımlarını daha yavaş attığını görüyor, arkadaşının bu durumuna üzülüyormuş. Ali ömrünün geri kalanında, Gün, be gün o kovaları taşımaya mahkum olduğu düşüncesinin verdiği kızgınlıkla sinirli ve asık suratlı biri haline gelmiş. Sonunda Mehmet için büyük gün gelip çatmış. Boru hattının inşaatı bitmiş. Su, boru hattından köyün sarnıcına güldür güldür boşalmaya başladığında köylüler meydana toplanmış. Şimdi köyün sürekli akan taze suyu olduğu için de civar köylerden insanlar köye taşınmış ve köy büyümüş, zenginleşmiş. Peki siz kim olmak istiyorsunuz? Bir ömür boyu kova mı taşıyacaksınız? Yoksa kova taşıyanlarla dolu dünyada boru hattı hayalimi mi kuracaksınız? Dans etmek için yaşayan kız Evin içinde dans etmeye başladığında henüz 3 yaşındaydı. Dans etmeyi öylesine çok seviyordu ki. Biraz büyüyünce dans dersleri almak istediğini söylemişti ailesine. Ortaokula giderken kendisinden küçük öğrencilere dans dersleri veriyordu. Daha sonraları da kimi oyunların koreografisini üstlenmişti. Artık profesyonel bir dansçı olmuştu. Caz, tap, folk, akrobatik ve modern danslar. Sonra beklenmedik bir şey oldu. Lupus eritematosus adlı bir hastalığa yakalandı. Hastalığın nedeni bilinmiyordu. Bu hastalığın kendini genellikle yüzde kaşıntı veren kızarıklıklarla belli ettiği biliniyordu. İstisnai olarak eklemleri ve yaşamsal organları etkiler. Hastalığa yakalananların hemen hemen tamamı kadındır. İlaç tedavisi çoğu hastada işe yarar ve hastalık kısa süre içinde tamamen iyileşir. Ne var ki hastalık böbreklere bulaşmışsa ilaç tedavisinin etkisi çok sınırlı olur. Bu durumda böbrek yetmezliği sıkça karşılaşılan bir olaydır. Aslında çocukluğundan beri lupus belirtileri görülüyordu. Cildindeki kızarıklıklar güneşe çıktığında daha da belirginleşiyordu. Ergenlik çağına geldiğinde hastalığı dirseklerinde ve bileklerinde ağrılara ve parmaklarında şişliklere neden olmaya başladı. Devamında bir gösteri sırasında hastalık eklemlerine ve böbreklerine yayıldı. Gösterinin koreografı ona kilo aldığını söyledi. Oysa bu yağ değildi, dokuları su tutuyordu. Ayakları şişmiş, ayakkabılarına sığmaz olmuştu. Eklemleri o denli ağrıyordu ki en basit işleri dahi yapamaz olmuştu. O yine de çabalıyor, olağanüstü bir irade göstererek her gece üç gösteriye çıkmayı sürdürüyordu. Sonunda gösteri öncesi kuliste otururken sırtına bıçak gibi bir ağrı saplandı ve acılar içinde sandalyesinden yuvarlandı. Kendine gelir gelmez doktorunu aradı. Doktor ona ilaç ve bir beslenme programı yazdı. Bir süre dinlenmesini önerdi. Doktorun tavsiyesine uyarak birkaç ay dinlenmiş ve biraz güç toplamıştı ki yeniden hastalandı. Bir sabah çenesinin altında bir şişlikle yeniden hastaneye yatırıldı. Hastalığı akciğerlerine bulaşmıştı. Zatüreye ve şiddetli öksürüğe neden oluyordu. Üstelik böbrekleri de artık çalışmıyordu. Onu diyaliz makinesine bağladılar. Durum umutsuz görünüyordu. Doktora hariç hastane çalışanlarından hiç kimse onun yaşayacağına ihtimal vermiyordu. Ama o vazgeçmiyor kendini koyvermiyordu. Bilinci açıktı. Birçok kez serum takılırken iğneyi kolundan çıkarıp bacak kaslarını güçlendirmek için egzersiz yapmıştı. Hatta hastane yetkilileri başına gelebilecek kazalardan kendilerinin sorumlu olmadığına dair bir kağıt dahi imzalatmışlardı ona. Genç kız bundan sonra kısa süreli aralıklarla evine gönderildi ama maalesef hastalığı hiçbir tedaviye olumlu cevap vermiyordu. Boynundaki ağrılar öylesine korkunçtu ki ağrıların şiddetinden dik oturamıyor, yemek yiyemiyordu. Böbrek yetmezliği tansiyonun yükselmesine sebep oluyordu. Bütün bunlar sanki yetmiyormuş gibi ardından şiddetli kasılmalar baş gösterdi. Kasılmalar canını çok acıtıyor elinde ya da ağzında ne varsa düşürmesine sebep oluyordu. Birkaç ay sonra bir sabah evde yatağına uzanmış halde kız kardeşiyle konuşurken şiddetli bir kasılma daha yaşadı ve bu kez yataktan düşüp bilincini kaybetti. Onu derhal hastaneye götürdüler. Doktor böbreklerinin iflas ettiğini ve onu yapay böbrek makinesine bağlamaları gerektiğini söyledi. Genç kız başta bu fikre direndiyse de doktoru onu ikna etmeyi başardı. Uygun bir organ bulunduğu takdirde böbrek nakline karar verildi. Annesi, babası ve kız kardeşi böbreklerinden birini vermeye gönüllüydüler. Gerekli testler yapıldı. Neticede en iyi aday annesi seçildi. Sonraki gün annesiyle birlikte 7 saat süren bir ameliyat geçirdiler. Her iki böbreği de alındı ve annesinin sağ böbreği kendisine nakledildi. Ağır bir ilaç tedavisi uygulanıyordu. Nihayet böbrek görevini yerine getirmeye ve yaraları iyileşmeye başladı. Hasta yatağında hiçbir şey yapmadan iyileşmeyi beklemeyi düşünemezdi. Dansa dönebilmek için mücadele etmeliydi. Oysa ne gücü ne de esnekliği kalmıştı. İlk zamanlar yalnızca birkaç dakika ayakta kalabiliyordu. Adım atmaya ya da basamak çıkmaya çalıştığında yere düşüyordu. Başlarda mekik çekerken sanki göğsümün üzerinde bir tonluk ağırlık varmış gibi hissediyorum diye anlatmıştı. Alıştırmalardan sonra her yerim acıyordu ama acıması demek kasın çalışıyor olması demektir diyordu. Genç kız bir yıl sonra uluslararası festivalle profesyonel dans yaşamına geri döndü. Korkuyordu. O denli uzun süredir sahneye çıkmamıştım ki düşeceğimden korkuyordum diye anlatmıştı o anı. Gösteride muhteşem bir performans sergiledi. Stephen Hawking Stephen Hawking 1942 yılında İngiltere'de doğdu. Okul dönemlerinde sağlıklı ve hareketli bir öğrenciydi. Oxford Üniversitesi'nin fizik bölümünü birincilikle bitirdi. Maalesef 21 yaşındayken ALS motor nöron hastalığına yakalandı. Omurilik ve beynindeki şuurlu kas hareketlerini düzenleyen sinir hücreleri harap olmuştu. Konuşma bozukluğu ve yutma güçlüğü çekiyordu. Zaman içinde elleri de tutmaz oldu. Genç yaştaki Hawking'in vücudu beyni dışında resmen çökmüştü. Öyle ki doktorları en fazla iki yıl daha yaşayabileceğini öngörüyorlardı. Sadece fiziksel olarak değil aynı zamanda da ruhsal olarak perişan durumda olan genç Hawking sürekli klasik müzik dinleyip bilim kurgu romanları okumaya başladı. Neyse ki ailesinin ve hocasının yoğun ilgisi ve sevgisi sayesinde hayata tekrar bağlandı. Ve doktorların öngörüleri yanlış çıktı. Yaşamasına yaşıyordu ama o artık ömür boyu tekerlekli sandalyeye mahkum konuşamayan biriydi. Çevresindekilerle ancak bilgisayar yardımıyla iletişim kurabiliyordu. Sağlığının bozuk olması aşık olup evlenmesini engelleyemedi. Eşinin yardımıyla önce yüksek lisans sonra da doktora yaptı ve profesör oldu. 1978 yılında teorik fiziğin en prestijli ödülü sayılan Albert Einstein ödülünü aldı. Sonraki yıllarda da kendisine dünyanın dört bir tarafından çok sayıda ödül verildi. Hastalığına rağmen üretkenliğinden bir şey kaybetmemiş olan Hawken'in oldukça renkli bir kişisel yaşantısı var. Örneğin 60. yaş gününü bir sıcak hava balonunun içinde kutladı. 65. yaş gününden hemen sonra yer çekimsiz ortam yaratmak için özel tasarlanmış bir Boeing 727 uçuşuna katıldı. Neden böylesi maceralara katıldığı sorusunu, insanlara ruhları engelli olmadıkça fiziksel engellerin onları durduramayacağını göstermek istiyorum.'' diye cevaplıyor. Einstein'dan bu yana dünyaya gelen en parlak teorik fizikçi olarak kabul edilen Stephen Hawking, acı çekerek zirveye çıkanlara en büyük örneklerdendir. Helen Keller 27 Haziran 1880'de doğan Helen Keller, Henüz 19 aylıkken geçirdiği birkaç gün süren yüksek ateşli bir hastalık sonucunda görme, işitme ve konuşma kabiliyetini yitirdi. Bu felaket onun dış dünyayla olan bağlantısını koparıp attı. Sanki karanlık odada tek başına hapsolmuş gibiydi. Küçük Helen için çok zor günler başlamıştı. Yaşadığı acı öylesine derindi ki ruhsal dünyası tamamen altüst olmuştu. Konuşmaya çalışıyor ancak sadece bir takım hırıltılar çıkarabiliyordu. Küçük Helen 5 yaşından sonra kendisinin başkalarından farklı olduğunu anlamaya başladı. Düşünebildiği, hissedebildiği halde görememek, duyamamak ve konuşamamak onu çileden çıkarıyor, kendisine dayanılmaz acılar veriyordu. Sık sık öfke nöbetleri geçiriyor, eline geçirdiği eşyaları sağa sola fırlatıyor, tabakları kırıp döküyor ve yanında bulunanlara saldırıyordu. Kendisini muayene eden doktorlar küçük Helen'in akli dengesini yitirdiğini ömür boyu bir akıl hastanesinde kalmasının gerekli olduğunu belirttiler. Helen'ın anne ve babası kızlarının akıl hastası olduğuna inanmadılar ve onu hastaneye göndermediler. Helen 7 yaşına geldiğinde ailesi küçük kıza öğretmenlik yapması için genç bir bayan öğretmen tuttu. Eğitmenin adı Enis Sullivan'dı. Annie Sullivan, küçük yaşta anne ve babasını kaybetmiş sonrasında da kimsesizler yurdunda büyümüştü. Beş yaşında görme kabiliyetini büyük oranda yitirdiğinde ise geçirdiği iki ameliyat sonrasında bir kitabı okuyabilecek kadar görebiliyordu. Annie Sullivan ilk olarak Helen'la nasıl iletişim kurabileceği sorusuna cevap aradı. Bunun için ona parmaklarla yazmayı öğretti. Yanında Helen için bir oyuncak getirmişti. Bu hediye oyuncağı işaret etmek için oyuncak anlamına gelen dol sözcüğünü Helen'ın avucuna parmaklarıyla yazdı. Küçük kız öğretmeninin parmaklarını avuçlarının içinde hissedebiliyor, parmaklarıyla yazdıklarını tekrar edebiliyordu. Elbette yazdıklarının ne anlama geldiğini henüz anlayabilecek durumda değildi. Bir gün Helen elini musluktan akan suyun altına tutmuş suyla oynuyordu. Tam o sırada Öğretmeni diğer eline su sözcüğünün harflerini yazdı. Helen bir elinde hissettiği suyla diğer elinde hissettiği parmaklarının yazdığı su sözcüğünü ilişkilendirebilmişti. O andan itibaren olağanüstü bir gelişme yaşandı. Nihayet küçük kızın içinde hapsedildiği karanlık odanın kapısı aralanmış, içeriye ışık sızmıştı. Öğretmeninden eline geçirdiği her şeyi kendisine hecelemesini istiyordu. Sözcükleri ve yazımlarını büyük bir hız ve hevesle öğreniyordu. 1888'de Körler Enstitüsü'ne başvuran Helen Keller 1890'da konuşmayı öğrendi. Daha sonra 1894 yılında New York'taki Körler Okulu'na gitti. Bu koleje başladığında Almanca ve Latince biliyordu. Sonrasında Fransızca ve Rusça öğrendi. Kağıt oyunlarını başarıyla oynayabilen Helen artık spor yapabiliyor, ata binebiliyordu. Helen Keller sonraki yıllarda pedagoji eğitimi aldı ve 24 yaşında başarıyla üniversiteden mezun oldu. O üniversiteden mezun ilk sağır ve kör kişiydi. Hayata tutunuşunun muhteşem hikayesini ve bu uğurda verdiği mücadeleyi Her Şey Su ile Başladı isimli kitabında anlattı. Helen Keller görme ve işitme kabiliyetinin eksikliğini diğer duyularını geliştirerek gidermeye çalıştı. Algıları öyle güçlüydü ki karşısındaki insanın kişiliğini dahi tartabilirdi. Kendisine geceyle gündüzü nasıl ayırt edebildiğini sorduklarında şöyle cevap vermişti. Gündüz hava ve kokular daha hafiftir. Christie Brown Christie Brown 5 Haziran 1932'de İrlanda'nın Dublin kentinde dünyaya geldi. 4 aylık olduğunda bebeğin davranışlarındaki gariplikleri ilk fark eden annesi oldu. Bebeği emzirmeye çalışıyor ancak bebeğin başı sürekli arkaya düşüyordu. Boynunun arkasına elini koyup kafasını sabit tutarak bunu düzeltmeye çalıştıysa da durum düzelmedi. Elini çektiği anda bebeğin başı tekrar arkaya düşüyordu. Bu olay sonraki zamanlarda yaşayacakları acı ve sıkıntı dolu günlerin habercisiydi. Bebek büyüdükçe diğer zorluklar da birer birer ortaya çıkmaya başladı. Elleri neredeyse sürekli olarak sımsıkı kapalıydı ve arkaya doğru bükülüyordu. Çenesi kapalı olduğundan biber onu kavrayamıyor, aniden yumuşayıp gevşeyen ağzı bir tarafa kayıyordu. Bir yaşını doldurduğunda bebeğin durumunda hala bir düzelme olmamıştı. Durumu değerlendiren anne ve baba daha fazla gecikmeden bebeği doktora götürmeye karar verdiler. Bebeği muayene eden doktorlara göre durum ümitsizdi. Kibarca çocuğun beyin özürlü olduğunu ve öyle kalacağını söylediler. Anne çocuğunun ümitsiz bir vaka olduğuna ve tedavi edilemeyeceğine kesinlikle inanmadı. Ne yapılabilirdi? Bu aşamada hayatlarını bütünüyle değiştirecek çok önemli bir karar verdi. Bebek ailenin bir parçasıydı. Ona diğerlerine davrandığı gibi davranacaktı. Onu aralarına alacaklar ve hiçbir koşulda göz ardı etmeyeceklerdi. Bu karar annenin her zaman küçük Kristin'in yanında olacağı, mücadelesinde destek çıkacağı ve yenildiğinde ona güç vereceği anlamına geliyordu. Ve sol aya keşfediliyor. Bir akşam evde kardeşlerinden biri ders çalışıyor, parlak sarı bir tebeşirle tahtaya yazı yazıyordu. Tebeşir onu çok heyecanlandırmış, kardeşinin yaptığı şeyi yapmak için içinde büyük bir istek duymuştu. Ufak bir hamleyle uzandı ve tebeşiri kız kardeşinin elinden sol ayağıyla aldı. Bunu yaparken neden sol ayağını kullandığını bilmiyordu. Ayak parmaklarına sıkıştırdığı tebeşirle tahtanın üzerinde kargacık burgacık şekiller çizmeye başladı. Herkes şaşkınlıkla baka kalmıştı. Annesi oğlunun yanına geldi. Gözleri yaşlıydı. ''Sana bununla ne yapılacağını göstereceğim, Kristi dedi. Eline bir tebeşir aldı ve yere A harfi çizdi. Kristi aynısını yazmak istediyse de başaramadı. Şaşkınlıktan donup kalmış, gergin ve sabırsızca bir mucize bekleyen yüzler çevrelemişti kendisini. Bir deneme daha yaptıysa da yine başaramadı. Bunun üzerine vazgeçecek gibi oldu. Annesi oğlunun umudunu yitirdiğini görünce elini çocuğunun omzuna koydu ve bu kez birlikte yazmayı denediler. Evet sonunda olmuştu. Biraz şekilsiz ama inancın ve gayretin eseri bir A harfiydi yazılı yerdi. Bir zaman sonra küçük Kristi konuşamasa da artık yazarak iletişim kurabiliyor, kendini çizgilerle ifade edebiliyordu. Ayakları adeta eli, kolu, dili olmuştu. Ne zaman ayağına bir şeyler giydirilse aynı hızla çıkarıyordu. Normal bir insanın elleri arkasında bağlandığında hissettiği şeyleri hissediyordu çünkü. Annesi onu diğerleri gibi okula göndermesinin mümkün olmadığını biliyor ancak zihinsel bakımdan sağlıklı olduğundan şüphe etmediği çocuğunun eğitim alamayacak olmasından endişeleniyordu. Çocuğunun bedensel kusurlarının olması onu zihinsel gelişimini hızlandıracak bir eğitimden mahrum bırakmamalıydı. Elinden geldiğince evde ona okuma yazma öğretmeye çalışıyordu. Annenin çocuğuna inancı ve çocuğun da azmi ve çabası sayesinde önemli bir ilerleme kaydetmişlerdi. Küçük Kristi yazmayı öğrenmişti. Yazmayı başardığı ilk kelime şuydu. Anne. Kristi yıllar geçip büyüdükçe acizliğini daha yoğun farkına varıyordu. Artık 10 yaşındaydı ve yürüyemiyor, konuşamıyor, kendi başına yemek yiyemiyor veya giyinemiyordu. Ağaca çıkamamanın, arkadaşlarıyla top oynayamamanın ya da bir elmayı dilediği gibi yiyememenin onda yarattığı eksiklik duygusu ve yaşadığı acılar tarifsizdi. Ellerine bakıyordu, bükülmüş, yamuk parmaklı ellerine. O ellerin görüntüsünden, aynada gördüğü o sallanan kafadan ve bir kenarı sarkmış ağızdan nefret etmeye, böylece aynadan da nefret etmeye ve korkmaya başlamıştı. Yanından yabancı birileri geçtiğinde yüzünü saklıyor, fakat gözden kaybolana kadar arkalarına dönüp dönüp kendisine bakmaları ve bu acıyan gözlerin üzerinde odaklanması gözünden kaçmıyordu. Neyse ki hemen yanı başında, onu seven, ve ona inanan bir annesi vardı. Birlikte tek yürek ve tek beden olmuşlardı. Okumayı, yazmayı ve nihayet sol ayağının parmağı ile daktiloda yazmayı öğrenmişti. Öte yandan resim yeteneği de kendini göstermeye başlamıştı. 12 yaşındayken Sunday Independent dergisinin çocuklar arasında düzenlediği resim yarışmasına katıldı. Sol ayağıyla yaptığı resmi ona ödül kazandırmış, bu sayede kendine güveni ve cesareti artmıştı. Christie sadece yazmayı öğrenmekle kalmamıştı. Aynı zamanda bu işi de kendisine has ve özel bir üslupla yerine getiriyordu. Onun kelimeleri, cümleleri başkaydı. Yazdıklarıyla insanların yüreklerine dokunuyor, zorlu bir yaşam mücadelesiyle hayata sımsıkı tutunmayı öğreten bir kalem dolaşıyordu sayfalarda. O yani Christie Brown, İrlanda Edebiyatı'nın devleri arasında yer alacak bir yazar olmuştu. Anne sevgisinin, güveninin ve dayanışmanın her an tazelediği bir başarı öyküsüydü onunkisi. Önce Sol Ayağım isimli otobiyografik bir roman yazdı. Ardından Parlak Meslek, Yaz Üzerinde Gölge ve Vahşi Zambaklar isimli romanları yayımladı. Sol Ayağım adlı eseri 1989 yılında sinemaya uyarlandı. Şiirlerini Toplu Şiirler ismi altında derleyen Christy Brown 1981 yılında yaşamını yitirdi. Christie Brown'un hayatı, umudun, inancın, sabır ve azmin hikayesidir. Ray Charles Sol müziğin kurucusu ve en önemli temsilcisi Ray Charles, 1930 yılında Albany, Georgia'da yoksul bir işçi ailesinin oğlu olarak dünyaya geldi. Müzik kilise korosunda tanıştı. 3 yaşındayken kendi kendine piyano kullanmayı öğrendi. 5 yaşında topluluk önünde şarkı söylemeye başladı. Bu ilk konserlerinden elde ettiği gelir küçük olsa da yoksulluk içindeki ailesine katkısı büyüktü. Bir kaza sonucu kardeşinin ölümüne tanık olduktan kısa bir süre sonra kör oldu. Görme duyusunu tamamen yitirdiğinde henüz 7 yaşındaydı. Ailesi küçük çocuğu 1937 yılında Florida eyaletinde San Augustine Görme ve İşitme Engelliler Okulu'na gönderdi. Ve burada toplam 8 yıl öğrenim görmesini sağladı. Ray Charles üstün zekası ve müzik yeteneğiyle okulda kısa sürede sivrildi. Piyano bilgisini derinleştirdi. Burada Braille alfabesiyle nota yazıp okumayı, trompet, saksafon, klarnet, or kullanmayı ve radyo tamir etmeyi öğrendi. Arkadaşları ve öğretmenleri müziğin matematikle ilişkisini çok erken yaşlarda keşfeden Ray Charles'ın bir matematik dahisi olduğuna inanıyorlardı. Ayrıca satrançtaki yenilmezliğiyle de ünlüydü. Ray Charles 10 yaşına geldiğinde babasını, 15 yaşında da annesini kaybetti. Annesi yeteneklerini geliştirerek mümkün olduğu kadar başka insanlara muhtaç olmadan kendi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için oğlunu sürekli yüreklendirdi ve destekledi. Ray Charles yıllar sonra sevgili annesini şöyle anlatmıştır. Bana odun kırdırır, çamaşır yıkatır ve ocağı yaktırırdı. 1945 yılında annesinin ölümünden sonra okulu bıraktı. Biriktirdiği birkaç yüz doları yanına alarak büyük şehirlerde çeşitli müzik gruplarıyla çalışmaya başladı. Blues'un önemli temsilcilerinden Lovell sonla yolu kesişti ve onun topluluğuyla konser turnesine çıktı. 22 yaşına girdiğinde plakları 1 milyon adet satan ünlü bir sanatçı olmuştu bile. Ray Charles'ın 53 yıllık uzun bir müzik kariyeri oldu. Kariyeri boyunca müziğin sınırları olmadığını defalarca kanıtlayan Ray Charles kendisiyle ilgili olarak şunları söylemişti. İçimde müzikle doğdum ve onunla doydum. Başka hiçbir şey yapmayı bilmem. Bütün müzik kariyerimin özeti ya da açıklaması budur. Ray Charles kariyeri boyunca 60'tan fazla albüm üretti ve 13 Grammy ödül kazandı. Oscar Pistorius Oscar Pistorius 1986'da Güney Afrika'da dünyaya geldi. Diz ve bileği birbirine bağlayan kaval kemikleri doğuştan yoktu. İki bacağının da dizden aşağısı kesildiğinde Oscar henüz 11 aylıktı. Ancak o hayata küsmedi. Ailesi Oscar'ın bir rehabilitasyon merkezine devam etmesini sağladı. Merkezde çita adı verilen özel yapım protez bacakları kullanmaya ve koşmaya başladı. Sadece koşmakla kalmadı kendini bir atlet olarak geliştirdi. Protezleri kontrol etmek hiç de kolay değildi. Özellikle kaygan zeminlerde ve rüzgarda bu zorluk daha da artıyor. 80 kiloluk atletin 200 metrelik koşuda bu protezlerle hareket edebilmek için harcadığı enerji 355 kiloyu yerden 1 metre kaldırırken harcanan enerjiye eşit oluyordu. Güney Afrikalı atlet normal bir atletin harcadığı enerjinin ortalama 4 katını kullanıyor. Oscar 2008 Pekin Olimpiyatlarına katılmak istiyordu. Bunun olabilmesi için İngiltere'deki yarışlarda derece barajını açması gerekiyordu. Ne var ki düşüp diskalifiye oldu. Oscar rakamsal derecesiyle olimpiyat hedefine ulaşamadı ama onun büyük azmi milyonlarca insana ilham verdi. Kaybederken dahi kazanmanın mümkün olduğunu dünyaya bir kez daha kanıtladı. Eric Wachenmayer Eric Weinmeier 1968 yılında doğdu. Çocukluk döneminde geçirdiği bir rahatsızlıktan dolayı görme yeteneğini tamamen yitirdi. Bir süre güreşle uğraştı. Sonra maraton koşusu ve uzun mesafe bisiklet, paraşütle atlama, kayak, dağcılık, kaya tırmanışı ve buzul tırmanışı sporlarının tamamını yapmaya başladı. Eric Weinmeier dağcılık sporuyla uğraşmaya başladığı günden beri 8.848 metrelik zirvesiyle dünyanın en yüksek noktası olan Everest tepesine tırmanmayı hayal ediyordu. Kör olsa da hayatını binbir zorlukla idame ettirse de bu hayalinden hiç vazgeçmedi. Görme engelli Eric Weinmeier 25 Mayıs 2001 yılında Everest dağına tırmanmayı başardı. Böylece dünyanın en yüksek zirvesi Everest'e tırmanan ilk görme engelli oldu. Ancak bu başarı ona yetmedi. Ardından Hong Kong, İsviçre, Tayland ve Şili'de dünyanın en yüksek zirvelerine tırmandı. 2008 yılında 7 kıtanın da en yüksek zirvesini görebilen dünya çapında bir sporcu oldu. Çok sayıda dergi ve spor kuruluşundan ödüller alan Erik Weinmeier Tüm bu yaşadıklarını Touch the Top of the World adlı kitabında topladı. Glenn Cunningham Glenn Cunningham 4 Ağustos 1909'da Amerika'nın Kansas eyaletinde doğdu. Çocukluğu Kansas'a bağlı Elkar şehrinde geçti. Ailesi son derece yoksuldu. Bu nedenle abiyle birlikte bir okulda çalışıyorlardı. Görevlerinden biri de her gün sabah sınıflardaki sobaları yakmaktı. İki kardeş yine bir sabah sobayı temizlediler ve odunla doldurdular. Biri bir şişe gazı odunların üstüne döktü ve ateşe verdi. Çok büyük bir patlama oldu. Öyle ki patlamanın şiddetinden okul binası sallandı. Kazada Glen Cunningham'ın bacakları korkunç şekilde yandı. Abi ise hayatını kaybetti. Kaza olduğunda abi 13, Glen ise daha 8 yaşındaydı. Daha sonra şişeye yanlışlıkla benzin doldurulduğu ortaya çıktı. Hastanede çocuğa bakan doktorlar tek çarenin çocuğun bacaklarını kesmek olduğunu söylediler. Bu haber zaten bir çocuklarını kaybetmiş olan acılı aileyi daha da sarstı. Oğullarının bacaklarının kesilecek olmasını kabullenemediler. Bunun olmaması için doktora yalvardılar. Doktorlarsa önerilerinde ısrar ediyor bacakları kesilmediği takdirde çocuklarının ölebileceğini söylüyorlardı. Anne ve baba çocuklarının iyileşeceğine dair inançlarını hiç kaybetmediler. Doktorların bütün ısrarlarına rağmen küçük Gülen'in bacaklarının kesilmesine razı olmadılar. Bu şekilde iki ay geçti. Çocuğun bacakları kesilmedi ama iki ay sonra sargılar açıldığında bir bacağının diğerinden altı santim kısa olduğunu gördüler. Üstelik sol ayağında neredeyse hiç parmak kalmamıştı. Durum vahimdi ancak aile kararlıydı. Çocukları için ellerinden geleni yapacaklardı. Anne ve baba her gün çocuklarıyla evde egzersiz yapıyor, onu yürüyeceğine inandırmaya çalışıyorlardı. Aylarca süren egzersiz hareketleri nihayet başarılı oldu ve çocuk birkaç adım atmayı başardı. Glen Cunningham yıllarca bu şekilde azimle ve kararlılıkla çalışmaya devam etti. Nihayet gençlik yaşına geldiğinde koltuk değneklerinden de kurtuldu ve yürümeye başladı. Bu bir mucizeydi. Bacaklarının kesilmesinden kıl payı kurtulan küçük çocuk artık bir delikanlı olmuş ve hiç yardımsız kendi başına yürümeye başlamıştı. Genç Glenn sadece yürümekle yetinmedi. Koşmaya başladı. Önce yavaş yavaş sonra hızlıca koştu. Koştu, koştu, koştu. Hiç durmadan koştu. Öyle bir koştu ki 1934 yılında düzenlenen atletizm yarışmalarında 4.06'lık derecesiyle maratonda dünya rekoru kırdı. Madison Square Garden'da 100 yılın sporcusu seçilen Glenn Cunningham, daha sonra dünyanın en hızlı insanı ünvanını da kazandı. Abraham Lincoln Amerika Birleşik Devletleri'nin 5. başkanı olan Abraham Lincoln, 1809'da Kentucky şehrinde doğdu. Ailesi eğitimsiz ve çok yoksuldu. Abraham çocukluğu boyunca işçi olarak tarlalarda çalıştı. Bakkallarda çıraklık yaptı. Annesi ve kız kardeşini kaybettiğinde henüz 10 yaşındaydı. Bu felaket küçük çocuğun kaldıramayacağı kadar büyüktü. Uzun süre kendine gelemedi. Ne yazık ki ölüm sonraki yıllarda da peşini bırakmayacak, 25 yaşındayken 4 çocuğundan 3'ü çeşitli nedenlerden ölecekti. Genç Lincoln 20'li yaşlarında Ohio Irmağı üzerindeki teknelerde çalıştı. İş ağır, ücretse azdı. O günlerde Amerika'da kölelik düzeni vardı. O zincire bağlı kölelere yapılan eziyetleri görüyor, bunun sona ermesi için elinden geleni yapacağına yemin ediyordu. Abraham Lincoln okumayı çok seviyor, okuyup kendini yetiştiriyordu. Ayrıca Lincoln'un mahkemelere gidip davaları izlemek gibi ilginç bir merakı da vardı. Duruşmaları gözlemliyor, insanları dinliyor ve onları tanımaya çalışıyordu. Bu şekilde kısa zamanda etrafında tanınan ve sevilen bir haline geldi. Siyasete atıldı. Bir süre sonra kongre üyesi seçilmeyi başarmıştı. Daha sonra da Amerika Birleşik Devletleri'nin beşinci başkanı oldu. Abraham Lincoln gençliğindeki idealleri doğrultusunda köleliğin kalkması için mücadele ediyordu. Ne var ki köleliğin yaygın olduğu güney eyaletleri Lincoln'un kölelik karşıtı tavrına karşı bir iç savaş başlattılar. Savaş dört yıl sürdü ve Kuzeylilerin yani kölelik karşıtlarının zaferiyle sonuçlandı. Zaferden sonra Abraham Lincoln ikinci kez başkan seçildi. Ne var ki demokratik yöntemlerle onu siyaseten yenemeyen çevreler, bir tiyatro oyununu izlediği esnada suikast yoluyla öldürülmesini sağladılar. Roger Benister. Atleti sim alanında 1950'li yıllara kadar önemli başarılar elde edilmişti. Öyle ki doktorların bu yöndeki araştırmalarından hareketle kamuoyunda 1 mil 4 dakikanın altında koşulamaz bu insan fizyolojisi açısından mümkün değildir, yargısı vardı. Bu kısıtlayıcı görüşler atletizm otoritelerini ve atletizmle uğraşan atletleri de etkilemişti. Hatta atletlerin bu görüşün etkisinde kalarak 1 mili 4 dakikanın altında koşmayı hiç düşünmedikleri dahi söylenebilirdi. Atletler yarışmalarda artık rekor kırmak için değil sadece birinci olmak için koşuyorlardı. Roger Bannister, 1953 yılında sonraki yıl yapılacak olan yarışa bir yıl kala, bir mili dört dakikanın altında koşmak için hazırlanmaya başladı. Bir yıl boyunca fiziki anlamda yapması gereken bütün çalışmalarını yaptı. Antrenmanlarını hiç aksatmadı. Fakat Roger, bu yarışmada hedefe ulaşmak için sadece fiziksel antrenmanların yeterli olmadığının da farkındaydı. Bu nedenle her gün zihinsel olarak da hazırlanmayı ihmal etmedi. Artık zihninde bir tek düşünce vardı. 1 mili 4 dakikanın altında koşmak. Bunun için her yolu deneyecek, elinden gelen her çabayı gösterecekti. O, 1 mili 4 dakikanın altında koşacağım diyerek bu yarışa hazırlanmaya başlamıştı. Kendine güveniyordu. Zihninde hep bir sonraki yarışı ve onun sonunda kıracağı rekoru düşünüyordu. Yarış başladığında tüm yarışçılar birinci gelmeyi düşünürken Roger rekora koşuyordu. Onun tek hedefi vardı. 1 mili 4 dakikanın altında koşmak. Hedefine ulaşacağından eminde Roger yarışı birinci sırada bitirdi ama bu onun için yeterli değildi. Acaba rekoru kırabilmiş miydi? Skorboarda yöneldi. Orada yazan rakam 359'du. Roger Benister başarmıştı. Biliyordu ki zaferinde fiziksel gücünün olduğu kadar zihinsel gücünün de payı vardı. Ondan sonra gelen birçok sporcu da zihnin gücünü keşfederek inanılması mümkün olmayan rekorlara imza attılar. Alexander Fleming İskoçya'da Fleming adında yoksul bir çiftçi yaşıyordu. Bir gün tarlada çalışırken bir çığlık duydu. Hemen sesin geldiği yere koştu. Beline kadar bataklığa batmış bir çocuğun kurtulmak için çırpınıp durduğunu gördü. Küçük çocuk korkuyla bağırıyor, yardım istiyordu. Fleming çocuğu bataklıktan çıkardı ve acılı bir ölümden kurtardı. Ertesi gün Fleming'in evinin önüne gösterişli bir araba yanaştı. Arabadan iyi giyimli bir aristokrat indi. Kendisini çiftçinin kurtardığı çocuğun babası olarak tanıttı. ''Oğlumu kurtardınız, size bunun karşılığını vermek istiyorum.'' dedi. Yoksul ve onurlu Fleming kabul edemem diyerek ödülü geri çevirdi. Tam bu sırada kapıya babasının yanına çıkmış olan çiftçinin küçük oğlunu gördü. Bu senin oğlun mu diye sordu aristokrat. Çiftçi oğlu olduğunu söyledi. Bunun üzerine aristokrat devam etti. Gel seninle bir anlaşma yapalım. Oğlunu benim yanıma ver, onun iyi bir eğitim almasını sağlayayım. Eğer karakteri babasına benziyorsa ileride gurur duyacağın bir kişi olur. Sonuçta çiftçi Fleming'in oğlu, Aristokratın desteğinde eğitim gördü. Aradan yıllar geçti. O küçük çocuk büyüdü ve Londra'daki St. Mary's Hospital tıp fakültesinden mezun oldu. O, tüm dünyaya adını penisilini bulan kişi olarak duyuran Sir Alexander Fleming'ti. Bir zaman sonra aristokratın oğlu zatüreye yakalandı. Onu ne mi kurtardı? Penisilin. Aristokratın adı Lord Randolph Churchill... Oğlunun adı ise Sir Winston Churchill'di. Frederick Smith 1944 yılında Mississippi'de doğan Frederick Smith, küçük yaşta hem babasını kaybetmiş hem de kemik hastalığına yakalanmıştı. Çocukluğu ve gençliği zorluklar içinde geçti. Başarılı bir gençti. Üniversiteyi Yale Üniversitesi'nde okudu. Öğrenciliği sırasında ileride yapmak istedikleri şeylere dair bir ödev hazırlamasını istemişlerdi. Frederick, Amerika'nın tamamını kapsayan bir dağıtım ağa kurmayı tasarladığını yazdı. Yazdıklarını okuyan hocası kafasını sallayarak olanaksız bir şey düşünüyorsun dedi ve Frederick'e düşük not verdi. O yıllarda Amerikan devleti Vietnam'da bir savaş sürdürüyordu. Frederick, Yale'den mezun olduktan sonra Vietnam'da savaşan Amerikan birlikleri arasında uçakla 200'den fazla sefer yaptı. 1970 yılında iş hayatına atıldı ve işin uzmanlarına Yale Üniversitesi'nde öğrenciyken sınav kağıdına yazmış olduğu hayalinden söz etti. Dağıtıma kurmak fikri beğenilmişti. Çok geçmeden bu fikri uygulamaya koyuldular. Personel ve taşıt maliyeti çok yüksekti. Uçak ve kamyonları satın almak için çok para harcandı. Fakat Frederick, olumlu düşünen, daima ben yapabilirim diyen bir insan olarak birçok kişiyi bu işe para yatırmaya ikna etmişti. 1973 yılında ilk uçak sefere çıktı. Fakat o da ne? Bu iş için 25 uçak alınmasına rağmen ilk seferde ancak 18 paket gelmişti. Ayrıca dünyanın bütün ekonomilerini olumsuz etkileyen ünlü petrol krizi patlak vermiş ve taşıma ücretleri çok yükselmişti. İşler çok kötü gidiyordu. Öyle ki şirket uçaklara yakıt alacak parayı bulamıyor, pilotlar uçaklarına kendi ceplerinden yakıt alıyorlardı. Frederic ve arkadaşları yılmadılar. Azimle ve kararlılıkla işlerini yapmaya devam ettiler. Bugün şirketin mal varlığı 8 milyar doları geçmiş durumda. 80 binden fazla personel istihdam eden şirket dünyanın her bir köşesine yılda 1,5 milyondan fazla paket taşıyor. Enzo Ferrari Enzo Ferrari 1898'de İtalya'da Modena kasabasında doğdu. Babasının küçük çaplı bir demir dükümhanesi vardı. 1916 yılında askere alınan babası ve abisi cepheye gönderildiler ve orada grip salgınında hayatlarını kaybettiler. Bu zor günlerde genç Enzo okulu bıraktı. Ardından o da orduya alındı. Enzo Ferrari orduda birkaç ayını cephe arkasında katırları nallayarak geçirdi. 1918 yılında tekrar baş gösteren grip salgınında hastalandı. Savaştan daha çok ölüme yol açan bu salgını atlatmayı başaran Ferrari nihayetinde ordudan ayrıldı. Enzo Ferrari eve döndüğünde annesiyle birlikte geçimlerini sağlamak ve çocukluğundan beri hayali olan otomobil yarışçısı olmak için Fiat firmasına başvurdu. Ne var ki İtalyan ekonomisi savaş sonrasında felaket haldeydi ve işsizlik hızla tırmanıyordu. Bu koşullarda iş başvurusu Fiat yetkilileri tarafından reddedildi. Ferrari daha sonra Vespa firması için test sürüşleri yapmaya başladı. Burada katıldığı yarışlarda iyi bir performans sergiledi ve başka firmaların ilgisini çekmeyi başardı. Bu sayede 1920 yılında Alfa Romeo için çalışmaya başladı. 1920'li yılların ortalarında bazı kişisel sorunlar yaşadı. Ferrari bu bunalımlı dönemde yarışmayı bıraktı. Ancak 1927 yılında yarışlara tekrar döndü. 1932'de oğlu Doğan'a kadar Alfa Romeo için yarışmaya devam etti. Enzo Ferrari oğlunun doğumundan sonra yarışmayı bıraktı ve idari mevkilerde Alfa Romeo için 9 yıl daha çalıştı. Ferrari daha sonra kendi adını taşıyacak arabalar tasarlamak isteğiyle Alfa Romeo'dan ayrıldı. Ancak 2. Dünya Savaşı'nın başlaması nedeniyle otomobil yarışları durunca silah endüstrisine girdi. Savaş sırasında uğradığı bombalı saldırı nedeniyle fabrikasını Maranello'ya taşımak zorunda kaldı. Ferrari 1946 yılında kendi adını taşıyan ilk arabayı tasarladı. Ferrari 250 ve Ferrari 250 GT. Ferrari İmparatorluğu İtalyan ekonomisi gibi yükselişe geçmişti. Esra Gülmez Elazığ'da doğan ve orada yaşayan Esra Gülmez ilkokulu başarıyla bitirdikten sonra babası tarafından ortaokula gönderilmeyerek okuması engellendi. Genç yaşta evlendirilen Esra zamanla 3 çocuk annesi oldu. Esra Hanım'ın büyük oğlu Emrah Anadolu Lise sınavlarına girdiğinde beklemediği bir sonuçla karşılaştı. O oğlunun iyi bir puan alacağını düşünürken Emrah 100 sorudan sadece 15 net çıkarabilmişti. Anne Esra şoke olmuştu. Bu başarısızlığı kabullenemiyordu. Kendisi ilkokul mezunu olduğu halde yoğun bir şekilde oğluna ders çalıştırmaya başladı. İlk önce kendisi öğreniyor, daha sonra da oğluyla birlikte çalışıyorlardı. Ailedekilerin ve çevredekilerin bu çabalardan pek umutları yoktu. Azimle ve inançla sürdürülen çalışma kısa sürede meyvesini verdi. Emrah sömestr tatilinden sonra netlerini 100 soruda 96'ya çıkardı. Sınavda Türkiye'de ilk 500'e, Elazığ'da ilk 5'e girdi. Dershanesinde ise 125.likten 1.ye yükseldi. Esra Gülmez mutluydu. Kendini çok iyi hissediyordu. Ehliyet almaya karar verdi. Kayıt yaptırmak için bir ehliyet kursuna gitti. Kurstaki görevli eğitim durumunu sorduğunda ilkokul mezunu olduğunu söyledi. Görevli de kendisine dışarıdan mı bitirdiğini sordu. Bu olay Esra Hanım'ı çok üzdü. Kendisini aşağılanmış hissediyordu. Aynı günün akşamı eşe eve döndüğünde yaşadıklarını onunla paylaştı ve okumak istediğini söyledi. Önce ortaokulu liseyi bitirecek sonra da üniversiteye gidecekti. Esra Gülmez eşinin de desteğini aldıktan sonra dışarıdan ortaokul ve lise bitirme sınavlarına girmeye karar verdi. Karar verdikten sonra iki ay içinde önce ortaokul diplomasını sonra da lise diplomasını almaya hak kazandı. Oğlunu sınavlara hazırlarken zaten yeteri kadar ders çalışmış olan Esra Hanım zorlanmadan sınavları geçmişti. Şimdi sıra üniversite okumaya gelmişti. Sınavda başarılı olup üniversitede örgün eğitim yapan bir bölümü kazanmak açık ortaokul ve liseyi bitirmeye elbette benzemezdi. Ancak sınavı kazanacağına yürekten inanıyordu. Esra Gülmez 1995 yılında Fırat Üniversitesi Sosyoloji bölümünü kazanarak üniversite öğrenimine başladı. Üç çocuk annesi bir kadının üniversite okuması kolay değildi ama o bu zorluğu da aşmasını bildi. Vizeler, finaller derken okulu uzatmadan 1999 yılında iyi bir dereceyle mezun oldu. Yetmedi şimdi de master yapmak istiyordu. Olur da olmaz da derken 1999 yılında mezun olduktan hemen sonra aynı bölümde yüksek lisans öğrenimini yaptı. Esra Gülmez 2001 yılında yüksek lisans öğrenimini tamamladı ve yine aynı yıl bilim dalında doktora programına kabul edildi. 2007 yılının Ağustos ayında doktorasını tamamladı. Babasının okutmayıp küçük yaşta evlendirdiği küçük Esra önce anne Esra ardından öğrenci Esra sonra da doktor Esra Gülmez olmuştu. Doktora tezinde televizyonun ev kadınlarının gündelik yaşamlarını nasıl etkilediğini araştırdı. Araştırma sonuçları o denli ilgi çekiciydi ki tezi ulusal gazetelerde haber oldu. Mezuniyetinden itibaren Elazığ'da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı değişik okullarda sınıf öğretmenliği görevini sürdüren Esra Gülmez, şimdilerde özel yetenekli çocukların eğitim gördüğü Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi'nde rehberlik biriminde öğretmenlik yapıyor. Doktor Esra Gülmez'in büyük oğlu Emrah Bilkent Uluslararası İlişkiler Bölümünde, Ortancaoğlu Yunus Taha Hacettepe Eczacılık Bölümünde, küçük oğlu Emre ise Amerika'da Berkeley Üniversitesi'nde öğrenim gördüler. Doktor Esra Gülmez'in hikayesi bize çok şey anlatıyor. Bunlardan biri de hayatta bahanelerin arkasına saklanmamak gerektiği. Bill Gates. Bill Gates 28 Ekim 1955'te Amerika'nın Seattle şehrinde doğdu. Halen hayatta olan dünyaca ünlü iş adamı, evli ve 3 çocuk babasıdır. Microsoft şirketinin kurucularından olan Bill Gates, emekli olmadan önce şirketin başkanlığını ve baş yazılım mimarlığını yapmıştı. Gates, Forbes dergisinde 2009 yılında dünyanın en zengin kişisiydi. Bill Gates ileri görüşlü biriydi. Gençliğinden itibaren bilgisayarın önemini ve insan hayatında alacağı yeri çok iyi kavramıştı. Yakın gelecekte herkesin evinde ve işinde kendisine ait bilgisayarı olacağını öngören Gates, hedefini buna göre belirledi. Zekanın tek başına yeterli olmayacağını iyi biliyordu. Bu nedenle yaşamı boyunca planlı ve çok çalışmaktan vazgeçmedi. Birlikte çalıştığı kişileri seçme konusunda çok titizdi. En beceriklileri işe almada maharetliydi. Ona göre akıllı insan her şeyden önce başkalarının akıllarından yararlanarak büyük başarılara ulaşabilen insandı çalışanlarının motivasyonunu ve şirkete bağlılıklarını arttırmak için onları şirkete ortak olmaya teşvik ediyordu. O çalışanlara değer veriyor, onları kaybetmemek için çaba harcıyordu. Öyle ki ayrılan personelin arkasından niçin ayrıldı, onu neden tatmin edemedik, nerede hata yaptık türünden sorulara yanıt bulmaya çalışıyordu. Baş döndürücü bir hızla gelişen bilişim sektöründe geride kalmanın yok olmak anlamına geldiğini iyi bilen Gates piyasada olup bitenleri her zaman dikkatle takip etti. Rakiplerinden bir adım önde olmanın öneminin farkındaydı. Bill Gates piyasada başarılı olmanın püf noktalarından birinin de belli noktaya odaklanmak olduğunu düşünüyordu. Nitekim bu düşüncesini hayata geçirdi. Bugün Microsoft yazılım teknolojisini desteklemek için mouse, oyun konsolu gibi donanımlar üretmekle birlikte temel olarak yazılım alanında çalışıyor. Piyasadaki diğer şirketler gibi faaliyet alanlarını dağıtmıyor. En iyi olduğu alana odaklanıyor. Nitekim cirosunun %90'ından fazlasını yazılım meydana getiriyor. Bill Gates onca zenginliğine rağmen mütevazı kalmayı bildi. Bir keresinde kendisine neden lüks bir hayat yaşamadığı sorulduğunda verdiği cevap ilginçti. ''Öyle yaşarsam öyle düşünmeye başlarım ve şimdikinden çok farklı bir kişiliğe sahip olurum. O zaman da yeterince çalışamam ve üretemem.'' diye cevap verdi. Azimlerini Yitirmeyip Başaranlar Bir İngiliz kadını bir gün geçen yüzyılın ünlü İngiliz yazar ve şairi, Tekerey hakkında Lord Northcliffe'e şöyle dedi. Tekerey bir sabah gözlerini açtı ve kendisini meşhur bir adam olarak buldu. Lord Northcliffe'in kadına cevabı çarpıcıydı. Tekerey sabah yataktan kalkıp kendisini meşhur bir adam olarak gördüğü ana kadar 15 yıl boyunca her gün 8 saat yazıyordu. Shakespeare'den bir alıntı. Biz rüyaların üzerine bina edilen malzemeden oluşuruz. Tarih gördükleri rüyaların gerçek olması için yılmadan, usanmadan, azimle, sabırla çalışan ve başarıya ulaşan insanlarla doludur. Londra'daki ünlü British Museum'da Thomas Gray'in Alger Written in a Country Church Yard başlıklı şiirinin 75 ayrı kopyası sergilenmektedir. Gray birkaç defa değil kelimeleri mısraları 75 defa değiştirip yazdıktan sonra ancak yaptığı işi beğendi. Sanatçı olmak isteyen genç bir delikanlı Amerika'nın Kansas City şehrindeki bir gazetenin editörüne birkaç çizimini gösterdi. Editör gazetede iş isteyen bu genci reddetmekle kalmadı, ona zerrece resim kabiliyetinin bulunmadığını da söyledi. Delikanlı kendine güveniyordu. Yılmadan azimle başka kapılar çaldı. Ne var ki sonuç hep aynıydı. Kimse onu yetenekli görmüyor, kendisine iş vermiyordu. Sonunda kiliselere malzeme satan bir firmada iş bulabildi. İşteki görevi firmanın satmak istediği malzemelerin resmini çizmekti. Delikanlı farelerin cirit attığı eski bir garajı kiralayarak çalışmaya başladı. Genç delikanlı Walt Disney'di. O film hayatına farelerle dolu bu garajda başladı. Sadece kendisi değil ilhamını garajdaki farelerden aldığı Mickey da ölmezliğe kavuştu. Antik Yunan'ın ve dünyanın en büyük hatiplerinden biri olan Demosten, konuşabilmek için önce kekemeliğini yenmek zorunda kaldı. Ernest Hemingway, İhtiyar Adam ve Deniz adlı kitabının müsveddelerini yayımcıya göndermeden önce 8 defa gözden geçirerek düzeltti. Beethoven her musiki parçasını en az 12 defa yazdı. İngiliz tarihçi Edward Gibbon, Roma İmparatorluğu'nun Gerileyiş ve Çöküşü adlı büyük eserini 26 yılda bitirdi. Gibbon kendi otobiyografisini de 9 defa yeniden yazdı. Alexander Duma 40 yıl boyunca günde 16 saat yazdı. Fransız kompozitörü Maurice Ravel bir piyano konçertosunu tamamlamak için 2 yıl boyunca günde 12 saat çalıştı. Leonardo da Vinci ünlü eseri Son Yemek tablosunu 10 yılda tamamladı. Dünyadaki 12 büyük tablodan biri sayılan son hüküm Michelangelo'nun 8 yılını aldı. Mozart operalarını ve son eseri Requiem'i borç ve hastalık içinde kıvranırken yazdı. Beethoven hemen hemen tamamen sağırlaştığı yıllarda başta 9. senfoni olmak üzere büyük eserler yazdı. Kısa fakat parlak bir hayat süren Schubert'in, geride bıraktıkları musiki müsveddeleri, giydiği elbise ve çamaşırları ile sadece 63 florin paraydı. Başarı üzerine söylenmiş en güzel sözler. Nerede olursanız olun, elinizdekilerle yapabileceğinizi yapın. Theodore Roosevelt İnsan sahip olduklarının toplamı değil fakat henüz gerçekleştiremediklerinin toplamıdır. Jean-Paul Sartre İnsanın yaşam düzeyini bilinçli bir çabayla yükseltme konusundaki tartışma götürmez yeteneğinden daha cesaret verici bir gerçek bilmiyorum. Henry David True Başarı bir yolculuktur, bir varış noktası değil. Ben Svitland Ahlak konusunda en önemli dersler kitaplardan değil yaşanan deneyimlerden alınır. Mark Twain İnsanlar öğrenme dürtüsüyle doğarlar. Öğrenmeye karşı merak ve bundan duyulan zevk insanın doğasında vardır. Bunlar bebeklikten başlayarak zamanla yok edilir. W. E. Deming Deneyim düşüncenin, düşünce ise eylemin çocuğudur. B. Disraeli Coşku zekadan daha önemlidir. Albert Einstein Düşünmek ve söylemek kolay fakat yaşamak hele başarıyla sonuçlandırmak çok zordur. Ziya Gökalp. Başarının sırlarından biri geçici başarısızlıkların sizi yenmesine izin vermemektir. Mark K. Yapabildiğimiz her şeyi yapsaydık buna kendimiz bile şaşardık. Thomas Edison. Başkaları için duyduğun kaygı kendin için duyduğun kaygıların önüne geçtiği zaman olgunlaşmışsın demektir. John McNaughton Zenginlik ve güzellikle birlikte bulunan ihtişam geçicidir ve kolay zedelenebilir. Erdemse muhteşem ve ölümsüz bir servettir. Salist Başkaları yararına iyi bir şey yapmak görev değil zevktir. Çünkü sizin sağlık ve mutluluğunuzu artırır. Zorastır Bir şey biliyorum o da hiçbir şey bilmediğimdir. Sokrates Engeller beni durduramaz. Her bir engel kararlılığımı daha da güçlendirir. Leonardo Da Vinci. Üstelemek başarının temel unsurudur. Kapıyı yeterince uzun süre ve yüksek sesle çalarsanız birilerini uyandıracağınızdan emin olabilirsiniz. Henry Longfellow. Dünyanın acı ile dolu olduğu doğrudur ama birçok insanda bunun üstesinden gelmektedir. Helen Keller. Büyük düşler kuranlar, düşlerini gerçekleştirmez, aşarlar. Alfred Lord Whitehead Sizi korkutan her deyim size güç, cesaret ve güven kazandırır. Kendinize ben bu dehşeti yaşadım, bundan sonra gelecek şeylere hazırım dersiniz. Eleanor Roosevelt Hata değil, çare bulun. Henry Ford Düş kurmak değil, bir düşe sahip olmamak budalalıktır. Cliff Clavin. Başkalarına yardımcı olmak için elinize her zaman büyük fırsatlar geçmez ama küçük fırsatlar her gün çıkar. Sally Koch. Deneyim en acımasız öğretmen odur fakat en iyi öğretmen de odur. Laves. Başarıya ulaşıp sıçrama yapan bireyler aynı zamanda değişimin ustaları olacaktır. Rick Dünyada birçok kabiliyetli kişiler küçük bir cesaret sahibi olmadıkları için kaybolurlar. Sidney Smith Aradığını bilmeyen bulduğunu anlayamaz. Claudie Bernard Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakilerin anlayabileceği kadardır. Mevlana Celaleddin Rumi İlim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Yunus Emre Tez elde edilen başarı insanı kararsız ve maceraperest yapar. Bacon. Güçlükler başarının değerini artıran süslerdir. Molière. Okunu hedeften ileriye atan okçu, okunu hedefe ulaştıramayan okçudan daha başarılı değildir. Montaigne. Ders alınmış başarısızlık başarı demektir. Malcolm Forbes. Başarı insana belki çok şey öğretmez fakat başarısızlık çok şey öğretir. Çin atasözü: Bütün büyük işler küçük başlangıçlarla olur. Cicero. Ya başlamamalı ya da bitirmeli. Ovidius. Yapabilirler çünkü yapabileceklerini düşünüyorlar. Virgil. Bir milletin büyüklüğü nüfusunun çokluğu ile değil akıllı ve fazile sahibi adamlarının sayısıyla belli olur. Victor Hugo. Çalışanlar, kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Çalışmayanlarsa kendilerini kötülükten kurtaramazlar. Hazreti Ali Basit bir adamın elinden geleni yapmaya çalışması zeki bir adamın tembelliğinden iyidir. Gracian Büyük adam büyük olduğunu fakat büyüklüğünün küçüklük olduğunu bilir. Andre Morris İyi bir kafaya sahip olmak yetmez. Mesele onu iyi kullanmaktır. Rene Descartes Gerçek başarı başarısızlık korkusunu yenebilmektir. Sweeney. Bazı kimseler güllerin dikeni olduğundan yakınırlar. Ben dikenlerin gülü olduğuna şükrederim. Alphonse Kahn. Nerede olursanız olun elinizdekilerle yapabileceklerinizi yapın. Theodore Roosevelt. Taşı delen suyun gücü değil damlaların sürekliliğidir. Latin atazüzü. En iyi dost bendeki en iyi yönleri ortaya çıkaran insandır. Henry Ford. Yapmak istediğin şeyi düşünerek karar ver, verdiğin kararda mutlaka gerçekleştir. Benjamin Franklin. Zor bir iş zamanında yapmamız gerekip de yapmadığımız kolay işlerin birikmesiyle oluşur. Henry Ford. Rüzgarın yönünü tayin edemeyiz ama geminin yönünü değiştirebiliriz. Enaka. Genelde yapmanız gereken şey yapabileceğiniz şeydir. Eleanor Roosevelt. İyi düşünmek iyidir, iyi hareket etmek çok daha iyidir. Horace Mann Ne kadar yaparsan o kadar olursun. Engine Papadakis Uçurtmalar rüzgar kuvvetiyle değil bu kuvvete karşı uçtukları için yükselirler. William Churchill Hırs bir teknenin yelkenini şişiren rüzgara benzer. Fazlası tekneyi batırır, azı da tekneyi olduğu yerde saydırır. Voltaire Kaplumbağa'ya dikkat et ancak kafasını çıkarıp risk aldığında ilerleyebilir. James Conant Yapılırken heyecan duyulmayan işler başarılamaz. Emerson Yapamayacağın şeylerin yapabileceklerini engellemesine izin verme. John Wooden Son